Yeah. ¡Gracias! Cuma Yıl 2015 Ay 12 Gün 338 Kasım 27 1437 Hicri Sefer 22 1431 Rumi Kasım 21 Soğuk yağmurlar Günün sözü Bir fırtına bütün gün sürmez Yağmur da bütün gece yağmaz Umudumuzu yitirmeyelim Lao Günün malumatı Aralık ayı sağlığı Soğuk mevsimlerde zatüre ve çocuklar içinde bronokonopi korkulacak hastalıklardandır. Terli ve yorgun bir vücudun soğuğa maruz kalması, ıslanmak, uykusuzluk ve hele sarhoşluk gibi hazırlayıcı nedenler bulunursa bu hastalıklar baş gösterir. Yüksek ateş, öksürük ve yan ağrısı olunca hemen hekime başvurmalıdır. Aralık ayında dünden devam ahır ve kümesler Yağmursuz, karsız ve güneşli havalarda mandıra, ağıl ve kümeslerin havalandırmasına önem verilmelidir. Fırtına, bora, fırtına ve bora olduğu zamanlarda hayvanların üşü, üşümemesine dikkat etmelidir. Tavukların su kaplarına ılık su konmalıdır. Devamı Pazartesi Büyük saatli marif takvimi De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata. Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. ¡Cuándo querrá el dios del cielo que la tortilla se vuelva! Cuando querrá el dios del cielo que la tortilla se vuelva! ¡Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda! ¡Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda!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 Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazda başladı. Mikrofonda ben Can Tonbil, Teknik Masa'da arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşerle birliktesiniz. Günaydın. Ömer hafta. Ömer Madra özür dilerim bu hafta aramızda yoktu. Önümüzdeki haftada durum böyle olacak gibi duruyor. Kendisine saat 9.10 kala şu anda izlemekte olduğu iklim zirvesinin yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'ten bağlanacağız. Ve COP21 e, bu iklim zirvesine dair son izlenimlerini bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Bütün hafta yapmaya çalıştığımız gibi. E, bu durum devam edecek. Bugün e, kayıt yok. Yani daha geçmişlerden gelen, daha geçmiş tarihlerden gelen e, iklim ile alakalı verdiğimiz, bu hafta boyunca verdiğimiz kayıtlardan yok. Ama önümüzdeki hafta bir anmayla beraber devam edeceğiz bu kayıtlarımızı vermeye. Evet, e, dinlediğimiz parçanın ismi de Coala Tortilla Sebuelva'ydı. Kuyla Payun adlı e, gruptan geldi. Neden dinlediğimizi ise her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano açıklıyor. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Hiç olmayan bağımsızlık Latin Amerika özgürlük kahramanlarının yaşamları şu şekilde sona erdi. Kurşuna dizilenler Miguel Hidalgo Jose Maria Morelos Jose Miguel Carrera Ve Francisco Morazan katledilen Antonia Jose de sucre asılıp parçalanan Tiradentes sürgün edilenler Oza Artigas, Jose de San Martin, Andres de Santa Cruz, Ramon Betanses Zindan atılanlar Toussaint Overture ve Juan Jose Castelli Jose Marti çarpışmada öldü. Simon Bolivar yalnızlık içinde öldü. 10 Ağustos 1809'da Kuito bağımsızlığını kutlarken Anonim bir el duvara şöyle yazmıştı. Despotizmin son günü ve despotizmin ilk günü. Antonio Narino iki yıl sonra Bogota'da kabul etti. Sadece efendilerimizi değiştirdik. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya İnce Evet tarihi, dünyanın yakın tarihini Eduardo Galeano bu vesileyle bize tekrardan hatırlatmış oldu. Eğer telaffuzda bir hata olmuşsa da bu metinde adı geçmeyen bütün Latin Amerikalı devrimcilerden özür diliyorum. İspanyolca'mı geliştirmeye çalışıyorum zira. Fransızca'mı, Almanca'mı ve İngilizce'mi geliştirmeye çalıştığım gibi. Ayrıca bizi dinliyorsa Ömer Madre'ye de bu vesileyle bir günaydın demek istiyorum. Zaten bugün kendisine bağlanacağız. Günün tarihi, evet günün tarihi. 1945 yılında bugün Tan olayı gerçekleşmiş. Tan gazetesi milliyetçi kesim tarafından, bir güruh tarafından daha doğrusu saldırıya uğruyor ve yağmalanıyor. Olaydan sonra gazete yayın hayatına son veriyor. Tam 70 yıl önce bugün açık radyo içerisinde de bu konuyla alakalı yaptığımız yayınlar, özellikle Ali Bilge ile beraber yaptığımız söyleşiler de vardır internet sitesinde. Onları da görebilirsiniz. Tan Matbaası ve Açık Radyo isimlerini yan yana yazıp Google'da bu ilginç söyleşileri dinleyebilirsiniz. 70 sene önce bugün yaşanmış bu olayla alakalı. 2000 yılında bugün ise yaklaşık 15 yıl önce. Yatağın termik santralinde üretim durdurulmuş. Santral filtresiz çalıştırıldığı için yatağın halkını zehirliyordu diye yazıyor. Şimdi filtre takılmış. Ama kullanılıyor mu kullanılmıyor mu o konuda çeşitli rivayetler var. Ama halk zehirlenmeye devam ediyor mu? O konuda emin olabilirsiniz ki termik santraller insanları zehirlemeye devam ediyor. İster yatağında olsun ister yumurtalıkta olsun ister Rusya'da ister Çin'de. Evet 2013 senesinde bugün ise 2 yıl önce bugün ise Lüksemburg'un İlk başbakanı daha doğrusu Lüksemburg'un başbakanı ilk kez başbakanlarından biri ilk kez eşcinsel olduğunu açıklamış. Çavyer Betel isimli başbakanın açık bir şekilde eşcinsel olduğunu açıklamış. Bu konuyla alakalı hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmamış. Ya da o oranında bir düşüş olmuş mu onu bilmiyorum. Evet günün tarihi böyleydi. Ben özet geçeyim size bugünün haberleriyle alakalı. Ee, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler gerilmeye devam ediyor efendim. Ee, Türk tarafından sağduyu çağrıları, Rus tarafından tehditlerin havalarda uçuşunu görüyorsunuz. Yavaş yavaş Türk tarafının da sertleştiğine dair çeşitli rivayetler var. İlginç gelişmeler. Bunlardan bahsedebiliriz ilk yarım saatte. Putin'in yaptığı ilginç bir açıklama var. Domateslerle ve turizmle alakalı. Ee, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Bu da dünün en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Konunun yansımalarını ele almaya çalışacağız biz de bugün açık gazetede. Dün verdiğimiz bir haber verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde engellerin hizmet aldığı bir binaya düzenlenen silahlı saldırı haberi. 14 kişi öldürüldü burada. Olay yerinden siyah bir ciple kaçan şüphelilerin yolu polis tarafından kesilmiş. Çıkan çatışmada araçta bulunan iki saldırgan öldürülmüş. Kim olduklarına dair e, kesin bilgiler var. Ama neden bunu yaptıklarına dair, nasıl yaptıklarına dair, kimin bunu üstlendiğine dair e, çeşitli rivayetler var. Amerikan Başkanı Obama da bu rivayetlerden ikisini dile getirmiş. Bu terör bağlantılı bir saldırı da olabilir. Ama şu an bilmiyoruz. İş yeriyle ilgili bir saldırı olma ihtimali de var demiş. Davutoğlu'nu hatırlattı bana. Suikast da olabilir, çatışmanın arasında kalıp kaza kurşunuyla vurulmuş da olabilir diyordu Tahir Elçi'ye. Bu iki ihtimalden bahsediyordu. Ee, yeni trend bu galiba. iki trendin aynı anda açıklanması. Belki de daha önceden de bu şekilde yapılıyordu bu işler. Bilmiyorum. Ee, Diyarbakır Barası yöneticileri de e, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak sokakta bulunup ateş eden dört polisin tutuklanması için savcılığa başvurmuş. Avukatlar ayrıca soruşturmanın polisten alınıp jandarmaya verilmesini istemiş. Ve üçüncü kez e, çatışma çıkmış yine aynı şekilde dört ayakta minarenin dibinde savcılık incelemelerini yaparken. Evet durum bu. E, bugün hazır Ömer Madra yokken deneysel bir giriş yapmak istiyorum. E, hem e, Türkiye'deki medyanın haber yazım monotonduğundan sıkılanlar ve bu aralar Rus kültürüne kendine aşırı yakın hissedenler için ilginç bir deneyim olabilir bu da benim için de ilginç bir deneyim olacak. Putin'in dün yaptığı zehir zemberek açıklamaları Rus hükümetinin resmi kanalı Sputnik News'ten olduğu gibi aktarmaya çalışacağım. Önceden hatırlatayım Putin'in yaptığı konuşmanın tam metni Diken.com'da var, isteyen oradan bakabilir tam olarak vermiş Diken.com. Şimdi Sputnik haberindeki Putin'in dediklerine biraz bakalım. başlık Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı. Sputnik News'ten geliyor. Rusya lideri Putin Federal Meclis üyelerine hitap etmiş. Terörle ortak mücadeleye vurgu çağrısı yapan Putin, uçağımızı neden düşürdüklerini Allah bilir demiş. Türkiye'nin pişman olacağını ve yaptırımların domatesle sınırlı kalmayacağını söylemiş. Putin, iyi ve çalışkan Türk halkının Türk yönetimiyle aynı kefeye koyamadıklarında koymadıklarında sözlerine eklemiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda Georgievski Salonu'nda Rusya Parlamentosu'nun alt kanatı ve üst kanatları olan Federasyon ile Duma'dan yaklaşık bin vekile hitap etmiş. Putin hitabını 500'ün üzerinde yerli ve yabancı basın mensubu da takip etmişler. Sputnik News'te Putin'in yaptığı açıklamalar haberin içerisinde dakika dakika verilmiş. Şu şekilde başlıyor Putin'in yaptığı açıklamaları. 11.04 Suriye'deki hava operasyonunda görev alırken hayatını kaybeden Rus askeri için saygı duruşunda bulunuldu. 11.05 Putin Saygıdeğer Federasyon Konseyi üyeleri, Duma üyeleri ve Rus vatandaşları Hitabıma uluslararası terör örgütleriyle savaşan Rus hava kuvvetlerine teşekkür ederek başlıyorum. 11.07 Rusya uzun yıllardır terörle mücadelenin ön cephesinde yer almıştır. Rus vatandaşlarını hedef alan terör saldırıları binlerce cana mal olmuştur. 11.08 Putin bu konuşmasının ilk dakikalarında Rusya'da son yıllarda yaşanan terör saldırılarını atıfta bulunmuş ve bunların arasında Mısır'da düşürülen uçakta ölen 224 kişiyi de almış. 11.09 Irak, Libya, Suriye şu anda anarşi bölgeleri ve tüm dünya için tehdit teşkil ediyor. Terörü sadece tek bir ülkenin yardımıyla yenmek mümkün değildir. Özellikle de sınırlar açıkken ve halklar göç ederken. 11.10 Türkiye'de teröristlerin Suriye'den çaldığı petrol sayesinde kimlerin ceplerini doldurduğunu biliyoruz. Teröristler de bu sayede kazandıkları parayla militan topluyor, silah satın alıyor ve Rusya, Fransa, Libya, Mali ve diğer ülkelerin vatandaşlarına karşı insanlık dışı terör saldırıları düzenliyor. Kuzey Kafkasya'da 1900'lerde ve 2000'lerde faaliyet gösteren militanların da Türkiye'ye sığındığını, bu ülkeden manevi ve maddi destek aldıklarını da hatırlatıyoruz. Hatırlıyoruz. Onların hala orada olduğunu da biliyoruz. 11.14 Pilotumuzun ölümünden Türk elitleri sorumlu. Bunu asla unutmayacağız. Galiba bu konu Celal Şengör de ilgilendiriyor. Neyse. Bu arada Türk milleti iyidir, çalışkandır ve yeteneklidir. Türkiye'de Rusya'nın çok eski ve güvenilir dostları var. Bilmeyirler ki biz onları Suriye'de görev yapan Rus askerlerinin ölümünden doğrudan sorumlu olan Türk yönetimiyle aynı kefeye koymuyoruz. Bizden sinirli ve hisselik tepkiler beklemesinler. 11-15 Savaş suçu işleyip insanlarımızı öldürdükten sonra domateslerle ya da inşaat sektöründeki bazı sınırlamalarla paçalarını kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu arada Merinos Rusya Türkiye Genel Müdürü Erdoğan Şeker... Rusya'da Merino fabrikasında görev yapan 15 Türk personelin çalışma ve oturum, e, oturma izinleri olmasına karşın gözaltına alındığını, sınır dışı kararı verilen personelin kampta 10 günlük süreyi tamamlamadan en kısa zamanda Türkiye'ye dönmesine yoğunlaştıklarını belirtmiş. Gözaltına almalar da var yani. 11 18. Evet tekrar geliyor. Helmar Redalert'tan. Türkler uçağımızı neden düşürdü anlamıyorum. Bunu neden yaptılar? Allah bilir. Tüm problem... Allah'ı bu arada tırnak içinde kullanmışlar. Gerçekten Allah demiş olabilir. Ben Rusçam olmadığı için anlamadım Allah mı dedi yoksa Rusça Allah mı dedi. E, tüm problemleri önceden göremedikleri bile, göremediklerimizi bile başka şekilde çözebilmeliyiz. Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırmaya karar verdi. Uçağımızı düşürmesinden, uçağımızın düşürülmesinden Türk hükümeti zorundu. Bunu yaptıklarına pişman olacaklar. Moskova Ankara'nın teröristlere yardım ettiğini görmezden gelemez demiş 11.18'de devam ediyor 11.24 Teröristlerle yasa dışı ve kanlı ticaret yapılmasına izin verilmemeli Türkiye'ye savaş tehditleri savurmayacağız demiş bir yandan da 11.32 Uluslararası terörle mücadele edebilmek için tek yumruk olmalı terör karşıtı güçlü bir cephe oluşturmalıyız Ülkeler terör karşısında çifte standartlardan kaçınmalı. Terörist grupları kendi çıkarları için kullanmayı bırakmalı. 11.33 İhaneti her zaman utanç verici bir şey olarak gördük. Teröristlerle yapılan bu işbirliğini unutmayacağız. Bunu Türkiye'dekiler pilotumuzu sırtından vurup yüzlükte yaptığını haklı göstermeye ve teröristlerin suçlarını örtbas etmeye çalışanlar da bilmeli. 11.36 Devam ediyor Vladimir Putin Suriye'de terörist grupları yönelik hava operasyonlarında yer alan askerlerimiz aslında Rusya için savaşıyormuş. Yani Halep'teki o öldürülen siviller ya da İdlib'de vurulan evler Rusya içinmiş. Rusya için savaşıyorlarmış bu kişiler. Aynı zamanda bu teröristleri, militanları da Rusya için öldürüyorlarmış. 1137 Suriye'de yoğunlaşmış olan teröristler Rusya için özel tehdit teşkil etmektedir. Aralarında Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden gelen çok sayıda kişi var. Para, silah alıyorlar ve güçlerini arttırıyorlar. Eğer çok güçlenip Suriye'de zafer kazanırlarsa o zaman kaçınılmaz olarak Rusya'ya da gelecekler. Rusya'da nefret tohumları ekmek, korku ve nefret yaratmak, insanları öldürmek isteyecekler. Onları izleyip yok etmek zorundayız. Suriye'de hava operasyonumuzu tam olarak bu nedenle ve meşru Suriye hükümetinden gelen resmi talep üzerine başlattık diyor Putin. 11.52 11.52 Rusya 2020'ye kadar gıda pazarını bütünüyle yerli ürünlerle doldurmalı diyor. Ama yani bu da biraz mevsimsel ve iklimsel olaylardan ötürü biraz zor gibi duruyor. Coğrafi şartlarda var. Neyse. 11.55 Putin, Avrasya Ekonomi Birliği üyesi ülkelere, Çanga İşbirliği Örgütü ve Güneydoğu Asya Ülkeleri İşbirliği Örgütü üyeleriyle ortak ekonomik alan oluşturulması için müzakerelere başlamayı teklif etmiş. 11.57 Petrol fiyatlarının yükselmesini beklenmemeli, ekonomimizin yapısını değiştirmeliyiz. Böylece güvenlik ve sosyal kalkınma alanında pek çok sorunu çözmüş oluruz. Diyor. Türkiye için de galiba bu geçerli. 11.58 Kırım'ın Rusya ile birleşmesi uluslararası teröre güçlü bir yanıttı. Hatırlarsınız geçen sene Rusya Kırım'ı işgal etti. Ukrayna'nın toprağı olan e, Kırım'ı. E, bu, bu uluslararası teröre güçlü bir yanıt olarak denilmiş. 12 Birbirimizden ayrılırsak bizi yok ederler. Gücümüzü birliğimizde, ordumuzda, ailemiz, aile birliğimizde birlikte mutlaka başarılı olacağız demiş. 12.01 Rusya Ulusal Marşı'nın okunmasıyla Putin'in konuşması sona ermiş. Tam olarak bunları söylemişti Vladimir Putin. Ee, dün yaptığı açıklamasında 500 gazeteci izlemiş. Dakika dakika verilmiş e, Sputnik News'te. Cevap olarak da eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Twitter hesabından paylaştığı tweet'in geldiğini söyleyebiliriz. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Putin pişman edeceğiz demiş. Canı pişmaniye çekmiş anlaşılan. İzmitli arkadaşlar bu işi siz halledersiniz ifadelerini kullanmış. Vali amca kokoreçten sonra da pişmaniyeye sarmış gibi duruyor anlaşılan. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye yaptığına Pişman olacak açıklamasını değerlendirirken Sayın Putin anlaşılmaz bir şekilde biraz kabadayıvari bir tavırla tehditler savurarak suçluyken suçsuz duruma nasıl gelebilirim çabası içerisinde bizi kimse tehdit edemez yaptığına pişman olacak lafı bize geçmez bize sökmez demiş evet Nerede ne zaman konuşmuş diye merak edenler olursa Karabüğün eski pazar ilçesi Bölükören köyünü ziyaret edişi sırasında konuşmuş eee Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin. Camide birlikte yemek yediği köylülerin sorusunu dinledikten sonra sormuş bu sor, e, bu şeyleri, bu şeyleri söylemiş. Yani ta, halkın tam ortasında e, söylemiş bunları da. Fildişi köşklerde değil. Şahin e, aynı zamanda Türkiye'den sebze meyve almayacaklarını söylüyorlar. Biz bunları satacak başka yollar buluruz ama bir kapı kapanırsa Cenab-ı Hak bir başka kapıyı açar. Bu inançtayız. O bakımdan bizim herhangi bir tedirginliğimiz yok da demiş. Ama şöyle bir durum var. Sektör temsilcileri alternatif pazar arayışlarını kısa sürede sonuç vermeyeceği için oluşacak arz fazlasıyla iç pazarda fiyat düşüşlerinin süreceğini öngörüyormuş. Fiyatlar düşecekmiş. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Rusya'nın yaptırım için alımını kısıtlayacağını açıkladığı gıda ürünlerinin Türkiye'de toplam maliyetinin 764 milyon dolar olarak öngörüldüğünü açıklamış. Çelik, Rusya'ya Rusya toplam tarımda ihracatın <gülüyor> özür dilerim, Rusya'ya top, toplam tarım ihracatının yıllık 1.27 milyar dolar olduğunda söylemiş. <gülüyor> Haber sitelerinde ilginç bir şekilde bu habere sevinen okuyucular da var. Eğer okuyucu yorumlarını okursanız... ...buradan bunu anlayabilirsiniz. Öyle hemen aklınıza böyle Osmanlı torunları gibi durumlar gelmesin. İnsanlar domatesin ucuzlayacağını ve yiyebileceklerini... ...sofraya gelebilecekleri için seviniyorlar. Ama şu gerçeği de hatırlatalım. Domatesin mevsimi değil bu aralar. Hormonlu hormonluğu yenmemesi gerekiyor. Hasta olabilirsiniz. Ayrıca domatesi ucuzladı diye yazıyorlar. O durum da doğru olmayabilir. Hürriyette yazıyor mesela... Rusya ile kriz çıktı fiyatlar tepetaklak. Rusya'nın bazı Türk ürünlerinin ithalatını getirdiği yaslan ardından ihracat için alternatif pazar arayışları gündeme gelirken dayanıklılığı diğer ihraç mallarına göre çok daha düşük olan yaş sebze ama yani hormonu bastığınız zaman böyle bir sorun da kalmıyor. Yaş meyve e, ise ihraç ürünlerine iç pazara sürülmeye başlanmış. Ama aynı Hürriyet Gazetesi'nde şu da var. Aynı gün içerisinde. Belki 1-2 saat arayla yayınlanan bir haber. E, domates fiyatları Kasım'da el yaktı. Evet. Öncelikle fiyatlara bakalım. Dün e, üşenmedim. Araştırdım domatesin fiyatı ne kadar diye. E, büyük bir alışveriş e, dükkanı ağının. Ya bu ara hormonlu olduğu için domates tüketmiyorum ben. Tüketmemeye çalışıyorum daha doğrusu. E, daha doğrusu bir mevsimi olmadığı için. E, büyük bir alışveriş dükkanı ağının e, sanal marketinden baktım. Domatesin kilosu 2.45 TL. Evet. 2.45 tane yani 2.5 liraya yakın gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir sitesinden hal fiyatlarını öğrenebiliyormuşuz. Ben bugün bunu öğrendim. Ee, parantezsiz domates yani içinde parantez içinde yani. Bif, Çanakkale, Çeri, ikinci Kalite, Koktev, Salkım olmayan domates. Normal domates bildiğiniz domates. Haldeki en düşük fiyatıyla 1.30 TL yani 1 lira 30 kuruş civarında seyrediyormuş. En pahalısı 2 lira yani e, domatesin bu sanal e, marketteki fiyatının yarısı kadarı satılımı haldeymiş. Hale geliş fiyatı yarısı gibi duruyor. Halden önce bunun yarısının bir de köylüden alındığını, üreticiden alındığını düşündüğünüzde siz yaklaşık e, köylüden alınan 4 katı civarındaki bir paraya e, domatesi yiyorsunuz. Mevsimi olmayan bir tarihte. Domates hakkındaki haberde şöyle diyordu bu arada onu da belirtelim. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamış. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayında enflasyon 8.1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş. Aylık bazda artış 0.67 olmuş. Ve evet doğru tahmin ediyorsunuz tüketici fiyatları bazında Kasım ayında en yüksek fiyat girişi %40.75 ile domateste gerçekleşmiş. Domatesin fiyatı %40 artmış Kasım ayında ama bu Rusya ile aranın bozulmasına neden olan olaylar Kasım ayının sonundaydı. Aralık ayındaki sonundaki domates fiyatlarına baktığımız zaman kriz e, savaşa a, girme durumları e, nasıl şekilde yansıyor. Daha sağlıklı bir şekilde sizlere aktarabileceğiz. Neyse domatesi bırakalım Davutoğlu'na başbakan Davutoğlu'nun dediklerine bakalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu biz Rusya ile kapıları açık tutacağız. İletişim kanallarını daima açık tutacağız. Türkiye kim ambargo uygularsa ekonomik ambargolar döner uygulayan ülkeyi etkiler demiş. Davutoğlu Azerbaycan'daydı. Ee, şimdi Davut Azerbaycan'daydı. Katar'daki gibi bir durumun söz konusu olup olmadığına bakmak istiyorum ama bugün gazeteler yok. Ee, Selahattin de çıktıları almadı. Ee, o yüzden Star gazetesinin, Yeni Şafak gazetesinin manşetlerine bakamayacağız. Ee, kısa bir ara verelim bu Azerbaycan'daki yani Katar'dan yapılan anlaşmalar gibi Azerbaycan'daki anlaşmaların da olup olmadığını bu gazetelere bakarak öğrenelim. İlginç durumlar da var bu konuyla alakalı. Ardından da geri kalan haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Açık gazet This "Big Event" adlı parçayı dinledik. Frank Zappa'dan. Frank Vincent Zappa, 1993 yılında bugün hayatını kaybetmişti. Amerikalı besteci, elektrogitarist, yapımcı ve film yönetmeni. Bu vesileyle de ona bir günaydın deme fırsatı bulduk. Frank Zappa'ya. Evet. Ee, i̇lk yarım saat içerisinde okuduğum Putin'in açıklamasının haberinin Sputnik haberinin e, linkini merak edenler olmuş e, Google'a e, Putin 2.3 üst üste Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı e, yazarsanız Sputnik'in bu biraz önce okuduğum e, haberinin aynısına e, ulaşabiliyorsunuz buradan da bu bilgiyi verelim ve devam edelim domateslere değil e, Başbakan Davutoğlu'nun haberine Başbakan Davutoğlu Neredeydi? Azerbaycan'daydı. Azerbaycan'a gitmişti. Ee, Azerbaycan'a vizesiz girilebiliyor. Yeni bir şey olmamış. Ee, vizesiz geçişle alakalı bir durum olmamış. Başbakan Davutoğlu Biz Rusya ile kapıları açık tutacağız. İletişim kanallarına daima açık tutacağız. Türkiye'ye kim ambargo uygularsa ekonomik ambargo döner. Uygulayan ülkeye etkiler demiş. Davutoğlu Azerbaycan'daydı. Katar'daki gibi büyük bir heyette gitmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi büyük bir heyette gitmemişti. Gazetelerin manşetleri geldiği zaman göreceğiz şimdi eğer gitmiş mi gitmemiş mi. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da bu krizin avantajlarından bahsettiğini söyleyebiliriz. Yani işin boş bardağın dolu kısmı olarak da nitelendirilebilir. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal demiş ki uçağın düşürülmesinden sonra Rusya'nın aldığı bazı kararlar var. Olay sonrası hem tek, hemen tek sektör temsilcileriyle temasa geçtik. Bizim için avantaj olan şu oldu. Bunun turizm açısından sezon sonunda gerçekleşmiş olması ve diğer taraftan süreç içerisinde Türkiye'nin Suriye sınırlarını, aynı zamanda NATO sınırlarının olması ve angaçman kuralları gereği, gereği haklı olduğu bir konuyla karşı karşıya bulunmamız. Bu bizim dünyaya anlatabileceğimiz bir şey demiş. Ama Davutoğlu'na geri dönecek olursak. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun Türkiye ve Rusya gibi iki ülkenin yetkililerinin Rusya ile Rusya, Türkiye-Rusya iki ülke ve çevre bölgeleri için önemli olduğunu hatırlamalıyız demiş. Biz dış politikamızı ilkeler üzerine oturtmuş bir iktidarız. Bu irademizden taviz vermeyeceğiz. Suriye'de olan bir doğrudan etkilenen ülke olarak Suriye konusunda söz sahibi olan ülkelerin başında geliyoruz demiş. Ekonomik ambargolar. Bu ambargoyu kullanan ülkeler etkiler. Ümid ederiz ki bu ilişkiler doğrudan bir hat üzerinde ilerler demiş. Anlaşılan Davutoğlu da resti görmüş ama henüz arttırmıyor. Gazetelere bakalım. Ee, bu Bakü ziyaretinden bahsediliyor mu? Var. Geniş Şafak gazetesinde var. Tanap sürprizi diyor. Pravda yalanları diyor. Gece gündüz çalışacağız deniliyor. Geniş Şafak gazetesinde. Rusya'nın enerji kartını kullanması riskine karşı Katar ile tarihi gaz anlaşması yapan Türkiye, Azerbaycan'la yürüttüğü Tanap projesinde hızlandırma kararı almış. Ee, Bakü'de Azer Azer Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Davutoğlu Tanap projesinin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesini yani planlandığı gibi 2018'de değil daha tez vakitte, tez vakit olarak verilmiş. Kesin bir tarih söylenmemiş. Daha tez vakitte daha önce gerçekleşmesi için mutabakata vardık demiş. Gece gündüz çalışacaklarını söylemiş Davutoğlu. Sadece bu var yani Katar'dan siz anlaşma, çeşitli işbirlikleri, sıvılaştırılmış doğalgazın hemen gelmesi gibi konular gelmişken gibi müjdeler gelmişken maalesef Azerbaycan'da sadece TANAP'ın hızlandırılacağı haberi gelmiş. O da Rusya'nın Azerbaycan'daki etkisini düşündüğümüz zaman çok da kolay olmayabilir diye düşünüyor insan. Yeni Şafak gazetesine verilmiş gene bilimci olarak. Rus blöfüne tam gaz tanat denilmiş akşam gazetesinde de. E, Türkiye gazetesinde seçenek çok denilmiş. E, Katar'dan sonra Türkmenistan, Azerbaycan ve Kuzey Irak'ta anlaşmışız ki e, Kuzey Irak'la alakalı bir yöne, haber daha var ondan da bahsederiz. Kuzey Irak deniliyor burada ama hiç de metin içerisinde verildiği zaman Anadolu'ya aslında Kuzey Irak denilmiyor. Gayet Kültistan olarak nitelendiriliyor. Türkiye Gazetesi'nde onu okuyacağım birazdan. Türkiye Gazetesi'nde seçenek çok deniliyor. Zaman Gazetesi'nde var mı? Zaman Gazetesi'nde yok galiba. Yok. Cumhuriyet'te de bu olay yok. Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten 444 yıl sonra sakal kol kavgası denilmiş. Putin suçladığı Erdoğan Sokollu'yu hatırlatmış. Sokollu Pişman olacaklar demiş işte, söylüyor işte Vladimir Putin'in. Petrolü alan Haşravi demiş Erdoğan da. Vladimir Putin'e yanıt olarak, Sokullu Mehmet Paşa'nın İnebahtı Savaşı ile ilgili, ''Biz Kıbrıs'a almakta kolunuzu kestik. Siz ise İnebahtı'da sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama kesilen sakal daha gür çıkar.'' sözlerini anımsatmış. Erdoğan işitten petrol alan ismi Rus pasaportu sahibi Suriyeli George Haşravi olarak açıklamış. Şimdi bu bulunmaya çalışılıyor. Star gazetesinde gazetesi gardaş gazı denilmiş. Uçak krizi sonrası Rusya'nın gazı keseriz tehdidine ikinci hamle denilmiş. Ve Aliyev'le el sıkışıldığı ortada bir harita var. Ama photoshop gibi de yok photoshop gibi gerçek bir harita var haritada gösteriliyor. Tanap buradan geliyor buradan çıkıyor diye. Vladimir Putin'in Azerbaycan cevabı ne olacak? Merak ediyorum açıkçası. 2018'den önce tamamlanacakmış Haber Türk gazetesinde söyleniyor. ama manşetten değil. Ee, taraf Gazetesi'nde bu durum yok ama Rus Enerji Bakanı Novak'ın Türk akımı boru hattı hakkındaki görüşmelerin durduğunu söylemesi var. Açıklamalarda iptal kelimesini kullanmayan Rus Bakan Akku'yu görüşmelerin ise sürdüğünü belirtmiş. Nükleer santrali yapacaklarmış yani. Bunun için görüşmeler sürüyormuş. İtalyan Enerji Şirketi Eni'nin CEO'su da Türk akımı öldü yorumunu yapmış. Evet Hürriyet Gazetesi de bugün manşetten masayı devirdi diyerek Vladimir Putin'in fotoğrafını vermiş. Rusya lideri Vladimir Putin uçak düşürme krizinden sonraki açıklamalarının tonunu sertleştirip tehdit savurdu. Türkiye yaptıklarından dolayı pişman edeceğiz. Yaptırımlar domates ambargosuyla sınırlı kalmayacak demiş. Ve ilk kez yüz yüze görüşüldüğünden bahsediliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğluyla Rus Bakanı Rus mevkidaşı Lavrov'un Belgrad'ta görüşmesi Milliyet Gazetesi'nde ilk sayfadan görülebiliyor. Beraber fotoğraf çektirmemişler, hayret. 40 dakika sürmüş görüşme. Basına fotoğraf verilmeyen görüşmenin ardından iki bakan da ayrı ayrı konuşmuş. Ömür boyu gitmez demiş Çavuşoğlu. Eminim duygusallıktan geçirdikten sonra aklı selim kazanır. Sabırla ilişkilerin düzelmesini bekliyoruz ama ömür boyu böyle gitmeyeceğini bilmemiz lazım demiş Lavrov da. Yeni hiçbir şey duymadık demiş Türk Bakanı. Lavrov söylüyor bunu. Türk Bakan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı adımları bir kez daha doğruladı demiş. Durum bu gazetelerde bugün de. Evet konuyla alakalı diğer haberlere de bakmak gerekirse... Ee, rahatlıkla Kürdistan diyebileceğimiz bir haberle karşı karşıyayız şimdi. Ee, akşam gazetesinin internet sitesinde yer alan bir Anadolu Ajansı haberi bu ee, Haberde haberin başlığı Rusya'nın iddiasına Irak Kürt yönetimi yalanladı İddiasını Irak Kürt yönetimi yalanladı deniliyor ee, başlıkta yokmuş <gülüyor> ee, biraz önce Yeni Şafak gazetesindeki bahsettiği gibi Kuzey Irak Star'da mıydı yoksa Galiba stardaydı. düzeltmek lazım. Kuzey Irak denmiyor Anadolu Ajansı'nın haberi. Akşam gazetesinde Rusya'nın iddiasını Irak Kürt yönetimi yalanladı deniliyor. Başlıkta bir Kürdistan kelimesi geçmiyor ama sayalım bakalım kaç defa Kürdistan denilmiş. Rahat rahat Anadolu Ajansı'nda gocunmadan. Irak İKYB sözcüsü Sezin Dizayi. Rusya Savunma Bakanlığı, Daesh Petrolü'nün Zahusilopi hattından Türkiye'ye geçtiği iddialarına ilişkin, Kürdistan hükümeti olarak Rusya'nın bu iddialarını reddediyoruz demiş. Bir. Evet devam edelim. Alt metinde e, K ile başlayan bir kısaltma bir de Kürdistan var ama asıl olay haberin ana metninde duruyormuş gibi duruyor. Dizai'yi Anadolu Ajansı e, muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Daesh Petrolü'ne ilişkin iddialarını endişeyle karşıladıklarını belirterek, ''Rusya gibi bir devletin Dağış petrolünün Kürdistan bölgesi aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiği yönündeki iddiamı bizi üzmüştür. Rus hükümetinin paylaştığı bilgiler doğru değildir.'' Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum. ''Kürdistan hükümeti olarak Rusya'nın bu iddialarını reddediyoruz.'' diyen dizayı, ''Boru hattı Zavoya ve İbrahim Ali sınır kapısına kadar Kürdistan bölgesinin mülküdür. Doğal Kaynaklar Bakanlığı burada yabancı şirketlerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde süreci işletir.'' Duhok ve Badinan bölgesinden çıkarılan petrolün büyük bir kısmı boru hattıyla Türkiye'ye ulaştırılıyor. Çıkarılan petrolün bir kısmı da tankerlerle sevk ediliyor açıklamasında bulunmuş Diza'yı, Kürt yönetiminin ve peşmerge güçlerinin terör örgütü Daesh ile yürüttüğü savaşa vurgu yapan Diza'yı şu değerlendirmelerde de bulunmuş. Kürdistan bölgesinin sattığı petrolün Daesh ile hiçbir alakası yoktur. Kürdistan bölgesi herkesten daha fazla Daesh'e karşı savaşıyor. Peşmerge, Daesh'e mücadele eden en öncü güçtür. Daesh'in efsanesini ve karizmasını çökerten güç Peşmergedir. Kürdistan bölgesinin Daesh'e fayda sağlayan petrolü doğrudan, doğrudan ya da dolaylı olarak satması mümkün müdür? diye sormuş. Kürdistan, Daesh'in e, ticaret, ticaretin aracılık edebilir mi? Böyle bir iddiayı ne kabul eder, ne, ne akıl kabul eder, ne mantık demiş. Rusya'nın Daesh petrolüne ilişkin kaynaklarının doğru olmadığını savunmuş aynı zamanda dizayı Rusya yanlış kaynaklar üzerinden açıklama yapıyor bu tarafların da yanlış bilgiler üzerinden adım atmamasına temenni ediyoruz demiş başka, başka taraflarında özür dilerim ee, İK İK, İK, İKBY'den e, Türkiye'ye giden yani Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ya da Irak Kürt bölgesel yönetimi nasıl kısaltılıyorsa sonuçta Türkiye'ye bir kısaltma bu Türkiye'ye giden petrolün her aşamasının şeffaf olduğunu dile getiren Dizai, Daesh Petrolü hiçbir zaman Kürdistan kontrolündeki sınırlardan geçmedi. Rusya'nın bu iddialarını şiddetle reddediyoruz. Bize yönelik her türlü suçlamayı kabul etmiyoruz. Çünkü Zaho'dan Türkiye'ye giden boru hattı gizli saklı değil açıktır. Hiç, e, bunun hiçbir tarafta ilgisi yoktur görüşlerini paylaşmış Dizai'yi. Ee, Rusya'nın Erbil'de konsolosluğu bulunduğunu bu konuda kendilerinden izahat beklediklerini de kaydetmişti. Zayi burada da e, galiba gergin anlar oluşuyor. E, Kürdistan'da Anadolu Ajansı'nın doğrudan aktarımıyla e, Rusya arasındaki, Rusya e, konsolosluğu arasında bir izahat beklentisi varmış. Kürdistan bölgesi ile Rusya arasındaki ilişkiler iyi ve dost halindedir. Kendi kendimi yalanlamış oldum bu açıklamayla özür dilerim. Rusya petrol şirketleri Kürdistan bölgesinde faaliyet gösteriyor. Rusya'nın bu konudaki bilgilerini gözden geçirmesini temenni ediyoruz. Rus, Rusya bilgileri düzeltmelidir ki hiç kimse yanlış yola sapmasın demiş. Dizai. Ee, Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri Abdullah Barzai de Rusya Savunma Bakanlığı iddialarını reddederek bunlar Kürdistan bölgesinin imajını zedelemek için ortaya atılan asılsız iddialardır demiş. Kürdistan bölgesinin hangi yollarla ne şekilde petrol ihraç ettiği bellidir. Petrol sevkiyatı şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır demiş. Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami de dün Londra'da düzenlenen Kürdistan bölgesi petrol doğalgaz konferansında yaptığı bir konuşmada DAEŞ'in Kürt bölgesinin petrol ihracatının önünde büyük bir engel oluşturduğunu belirtmiş ve IŞİD olmasaydı ya da DAEŞ bir önceki Anadolu Ajansı'nın haberinde yazısı gibi şimdi günlük petrol ihracatımız 1 milyon varil olurdu açıklamasını yapmış. Rusya'nın Türkiye ile daış petrol iç ticareti yapıyor suçlamalarına Türk hava sahasını ihlal eden savaş çağının düşürülmesinin ardından ortaya atılmıştı. Dediğini söylüyorlar haberin içerisinde. Kremlin yönetiminin kontrolündeki medya organlarında yaygın biçimde yer verilen iddialar Rul kamuoyunda inandırıcılık bulmamıştı da denilmiş. Geri ama haberin geri kalan metninde Kürnistan kelimesi yok e, sayanlar. Evet doğru saydı. Tam 13 kez Anadolu Ajansı'nın e, haberinde ki akşam internet sitesinden aldım. Kürnistan kelimesi geçmiş. Vay canına. Tebrik ederim. E, pek fazla sık sıklıkta gördüğümüz bir şey değil bu. E, şimdi e, Ömer e, Madre'ye bağlanacağız. Ama diğer haberlerden de çok kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saldırının detayları belli olmuş diyorlar ama ben pek anlamadım kim yapmış, hangi örgüt üstlenmiş ve ne amaçla yapmış. Voice of Amerika'daki haberde 17 kişinin yaralandığı, 14 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı saldırının ardından San Bernardino Emniyet Müdürü Burga'nın açıklamalarına yer vermişler. O da 28 yaşındaki Siyet Rizvan Faruk ve 27 yaşındaki Taşvin Malik isimli iki kişinin evli, nişanlı ya da birlikte yaşadıklarını düşündükleri bu iki kişinin e, ...saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemiş. Ve taarruz tarzı kıyafetle içeri girmişler. İçerideki insanları öldürmüşler, yaralamışlar. Ve olay yerinden kaçarken de önleri kesilmiş, vurulup öldürülmüşler. E, Türkiye'deki medyada olmasa bile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde ilginç bir detay var. New York Daily News'in internet sitesinde işlediğin bu saldırıyı kutladığı... ...ve Amerika Burning e, başlıklı bir hashtag açtıkları, isimli bir hashtag açtıkları görülüyor. Işık destekçisi bu Twitter hesaplarından demişler ki e, üç aslanla gurur duyuyoruz, hala hayattalar, üç kişi olduklarını söylüyorlar. Kaliforniya e, sokakları şimdi askerlerle dolu, Amerika Birleşik Devletleri yanıyor demiş. Ardından Amerika bölgün bir de tek bir heşteki koymuşlar. E, Obama da yaptığı açıklamasında e, ne demişti, onu da tekrardan bir hatırlayalım. Obama diyordu ki bu olaydan sonra polislerin şüphelilerinin ismini Siyad Faruk ve Taşvi Malik olarak açıklamasının ardından Barack Obama bu terör bağlantılı bir saldırı olabilir ama şu an bilmiyoruz. İş yeriyle ilgili bir saldırı olma ihtimali de var demişti Muhtemelen bugün içerisinde biraz daha kavun, açıklığa kavuşacaktır bu olay. Kim tarafından yapıldı? E, IŞİD'in bir Rus reyni e, öldürdüğü haberi var. işi de meydan okuduğu e, yazıyor. Bu Rusya'yı e, ifaz edildikten sonra öldürüldükten sonra görüntülerden sonra açıklama yapan Çeşenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadyrov bunu yapanlar fazla yaşamayacaklar diye kesin ve bir tehditte bulunmuş, kesin konuşmuş eee Kadirovun Çeçenistan'dan Kadirov Çeçenistan'ından Sedat Peker'in Türkiye'sine döndüğümüz zaman da Sözcü gazetesinde Sedat Peker'in Türkmenlerin bölge Türkmenlerin savaşlı bölgeye Türkmenler için drone ve telsizler bulunduğu söylenen yardım tırları gönderildiği haberi var. drone, laptop, telsiz, fotoğraf makinesi göndermiş kendisi. 1 Kasım seçimleri öncesinde Rizede yaptığı terörlelemlit mitinginde oluk oluk kanakçık ifadelerle hatırlıyoruz bu kişiyi. Şimdi de 4 tır yardım göndermiş. Dronlar, insansız hava araçları, laptoplar, telsizler, fotoğraf makineleri göndermiş. Durum böyle ama hatırlatmak da gerekiyor. 2014 senesinde Amerika Birleşik Devletleri Suriyeli muhaliflere telsiz ve öldürücü olmayan silahlı yardım yapmıştı aynan Sedat Peker gibi. Hatta Mart ayında yaptıkları açıklamada bunun tam 70 milyon dolara mal olduğunu söylemişlerdi. Ama Suriyeli muhaliflerin durumu ortada. Her cephede sivil militan ayrımı yapılmadan ya da cephe hastane farkı gözetilmeden bombalanmaya devam ediyorlar. Halbuki Kobani'de Amerika Birleşik ABD'nin havadan yaptığı yardım, bombalarla beraber yaptığı yardım büyük fayda sağlamıştı. Hatırladım kadarıyla da PYD'ye tersiz yardımı yapıyoruz reklamlarına da girilmemişti. Yani bu yardım meselesi biraz şanssızlık getirebiliyor. E, Tersiz yardımla yapılacak olan kişilere yani yakın geçmişte bunu gördük. Önümüzdeki aylarda da ne olup ne bittiğini göreceğiz Türkmenlerin savaştığı bölgede. Şimdi e, Ömer Madre'ye bağlanalım ve Paris'teki son durumu kendisinden öğrenelim. Paris'te son tango KOK 21 Açık Radyo, İklim Zirvesi'ni ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Günaydın hocam, merhaba. Günaydın, merhaba. Dün, ee, ufak çok... bir aksilik oldu, bağlanamadık size ama bugün buradasınız galiba. Ee, dün de bağlanmıştık ya... Bir gün önce miydi? Ben, ben karıştırdım. Evet, yani ben karıştırdım. karıştırdım. Evet, evet. Kusura bakmayın. Bu, bugün de hiç bağlanamayacağız. zannettim Tedros Peker'den dolayı. Daha önemli birkaç haber var aslında. Öyle mi? Evet. Şimdi şeyden başlıyor herhalde. İlk defa olarak James Hansen, Paris iklim Zirvesi'nde, bu zirvelerde ilk defa konuşuyor dünyanın en önemlisi. İklim e, bilimcilerinden bir hatta bilimcisi sayılan ve e, Birleşmiş Milletler'in yanlış e, bir planda yanlış bir yolda olduğunu söylüyor. Küresel iklim değişikliğini iki derece tutmak, e, iki dereceye bağlamak e, tamamen çocuklarımızı ve torunlarımızı gömer diyor. Çok net bir şekilde e, bir konuşma yaptı burada ve dedi ki e, e, yani eğer şey olursa e, yani aynı Kyoto K Kyoto'dan beri 1997'den beri aynı şeyi duyuyoruz her evet. kendi kendi emisyonlarını salınımını karbondioksit salınımını e, tavana bağlaması yani ya yani durdurması ya da azaltmasını duyuyoruz ama bilimde bizim yaptığımız bir şey anlaşmaya diyor yani iyi bir anlaşma yaptığımız zaman şey iyi bir e, deney yaptığın zaman aynı sonucu almayı umarsın. Bilim böyle çalışır diyor. Sırf bilimle ilgili ve onun içinde biz neden e, aynı şeyi yapıp bu işte aynı tane gönderme yapmadı ama bizim aklımıza benden aynı tane sözü geldi. Listleyicileri tabi aynı şeyi yapıp farklı sonuç al etmek gelinik sözüne yani şeyi, affedilen yani şeye aynı şeyi söyledi ve dedi ki. Yani biz şu anda çocuklarımıza öyle bir iklim sistemi vermek şey içindeyiz ki tamamen kontrolden çıkmış ve bu yarısını bir kere şehirlerimizin yani delil kenarındaki şehirlerin yarısını kaybetmek anlamına gelir diyor. Bunun getireceği sonuçları da düşünmek gibi imkansız etmiyor. Yani evet. kaçacak insanların nereye gideceğini ayrıca da diyor bu şu noktaya getiren şeyler besbellik tarihi emisyonlar salınlardır diyor. Bu noktaya geçenler Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak kümülatif birikimsel olarak olarak %25'inden sorumlu. Avrupa Birliği de %25'inden sorumlu. Çin sadece %10'undan sorumlu diyor. Bugün en yüksek kirlikten olmasına rağmen tarih boyunca. Dolayısıyla adam başına da bakılırsa diyor düşen salın Britanya birinci Amerika bir değişiklerdi ikinci, Almanya'da üçüncü çok uzak arayla geliyorlar. Çin hesap edilemeyecek kadar küçük bir adam başına düşündüğü zaman diyor. Dolayısıyla da birkaç büyük ülkenin yapabilmesi gerekir bu bu ülkelerin e, karbon fiyatlandırmasını yaparak ilerlemesi gerekir diyor. Hmm. Fakat gördüğünüz gibi öyle olmuyor. Yani Britanya şimdi Savaş'a giriyor gene. Evet o veremedik yani, bu vesileyle söyleyelim. Suriye'de bombardımana başlamış İngiltere'de. Başladı ve yani Hillary benim yaptığı Muhalefet Partisi'nin, İşçi Partisi yaptığı bir konuşma var ki tarihte gördüğümüz Britanya'da halkının yetiştirdiği en önemli şeylerden biri olan, barış insanlarından biri olan sosyist Tony Bennet'in oğlu Hillary biz şey benzetmesini yaptı. Hitler'i, Hitler ve karşı <gülüyor> dünyanın birleşmesi gibi biz bu bombardımanı yapmak zorundayız dedi. Hitler'e karşı insanlık demokrasiyi korumak için nasıl birleştiyse biz de Suriye'de üzerimize düşen görevi yapmalıyız dedi. İşçi partili bir sosyalistten bahsediyoruz. Hmm. Sosyalistin çocuğuyla ve ondan sonra da İngiltere bu kararı alır almak. Zaten terörist dediler şey, Jeremy Corbyn'e İngiltere Başbakanı, Britannik Başbakanı resmen terörist yardakçısı diye bir terim kullandı. <gülüyor> savaşa karşı olan Jeremy Corbyn yani Muhalifet Partisi'nin yani işaretinin başkanına. Yani İngiltere <gülüyor> kafadan savaşa girmiş gibi bir şey oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde olup biten yeri biraz önce özetlediğim, kısaca duydum. Yani bir yeni evli ya da beraber yaşayan bir çiftin altı aylık çocuklarını kayınpede bırakarak, evet. şey bu intihar ve cinayet girişiminde bulunmaları dünyanın geldiği cinnet cinayet noktasında ayrıca güçlü gibi sakin bir adam ve Neden yaptı açıkla Evet. Öte yandan da far işte e, e, zirvesiyle ilgili inanılmaz şeyler e, olmakta. Yani mesela Fransız İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve Çarşamba günü belki gün e, 2.200'den fazla baskın yapıldığını ve olan şu hali devam ettiğini söylüyorlar ve bunun altı ay uzatılacağı da konuşuluyor. Üç aylık olan şeyin şimdi <gülüyor> ve şu ana kadar polis 2.200'den fazla baskın yapmış bu Erkik gün haberi bu 13 kasım saldırılarıyla e, ilgili olarak 263 kişiyi sorguya almış ve hepsini hemen hemen tamamını e, tutuklamış. Ardından da 330 kişi de e, gözaltında e, şey ev hapsinde ve 3 şeyle kapatılmış durumda. Aşırı çevreci yani, olarak nitelendirilen kişiler bunlar değil mi daha önce? Evet. Evet. Hollanda tarafından. Derdi. Ee, durum böyle, yani e, son, kolektif bir intihara doğru bir dünyadan bahsediyoruz. Ama en bence bütün meselenin e, özünü teşkil eden şeyse e, şu ki, e, iklim, e, adar, e, şey, eşitsizlik, yani dünyada görülen eşitsizlik, asıl burada, iklimde kendisini gösteriyor. Bu Oxfam Yardım yeni raporu. Evet. dünyanın yarısının 3,5 milyar insanın sadece %10 karbon salınımından sorumlu olduğunu evet. ve dünyanın en büyük dengesizliğini yani kuraklıklar mega şeyler fırtınalar ve aşırı hava olayları ki Hindistan'da 100 yıldan beri görülmüş en büyük ser felaketlerinden biri yaşanıyor ee, eyaletim bunu unuttum şimdi ama e, yani Hindistan'ın en eski 137 yıllık gazetesi Senlerden dolayı basılamamış çünkü matbaa çalışanları gidip bu gazeteyi basamamışlar. E, 1977 lük tarihinde ilk defa oluyor bu. Yani bir yandan da böyle şeyler. Chennai. Chennai. E, e, Efendim? Chennai e, bölgesiymiş. Bölge. Evet. Chennai bölgesinde. Uttar Pradesh konusunda da var. Yani 200'ün üzerinde toplam büyük aşkın sayıda kişi eyalette Öyle var. E, maddi yıkımın şeyi hesabı, haddi hesabı yok. <gülüyor> bunun karşılık mesela işte söylediği gibi Oxfam'ın araştırmasında dünyanın en zengin %1'i 175 kat kişi başına, yani kafa başına e, 175 kat karbondioksit avcı ve en Yokson. yani en, en dikteki %10 yoksullarınla makarık kıyaslandığında ve en zengin %10'da tam olarak yüzde yarısında karbon <gülüyor> emisyonlarını çıkarıyor. Bunun böyle devam etmesinin imkansız olduğu ortada. Hatta çok hoş bir şey de vardı. Bir yerde gördüm. Chuck Collins'in bir yazıda bir küçük lüks jet uçağı yani özel jetler kullandıkları bu şeyi e, denginlerin kullandığı küçük jetler var ya onlardan evet. bir tanesini resmini koymuşlar. Bu ücretin içine sığacak insanların <gülüyor> Lüks özel jetin içinde <gülüyor> hepsini söyleyecek 20 insanın bütün toplam Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasında altına koymuş toplamından daha fazla servete sahip olduğunu söylüyorlar yani 20 en zengin 20 kişi bütün Amerikan nüfusunun yarısının toplamından daha fazla paraya sahip dünyanın arasında Gates. Warren Buffett, Koch ilaçlar var, işte Mark Zuckerberg var, Facebook hmm. ve Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de var. Ve toplam olarak 152 milyondan fazla Amerikalı'nın servetliğinden daha hmm. tatlısı ve 400'ünden fazlası tamamına zaten evet. ait. Dolayısıyla böyle bir şeyin devamı halinde... 4. Dünya Savaşı'nın bırakırız iklimin düzeltilmesini, 4. Dünya Savaşı'nın bile önlenebilmesinin tehlikede olduğu görülüyor. Buna karşılık da bu hafta sonundan itibaren çok ciddi bir şey olması mümkün. Hatta Paris'te mesela çok da ilginç bir hackerların bir anonimizin çalışmasından da bahsetmek lazım. Bilmiyorum sen bahsetme için. Yok fırsatımız olmadı. Nedir, yani haklılar, bu Birleşmiş Milletler iklim konferasına katılan bütün o e, koca bürokratların için e, önemli, bütün bürokrat takının e, şeylerini, adreslerini, login bilgilerini açığa çıkartmışlar. Bu protesti ne 1415 şeyini telefon numaraları, username dedikleri, e-posta e e adresleri filan özel bilgilerini bütün internet üzerinde herkese bildirmişler. Ezel. Böyle bu iş e gitmez diyorlar ve işte bu hafta sonunda polis result toplantısında yürüyüşünü yapmakta bekleniyor ama polis, aklı polisler de varsa gösterileriyle ortalarda bilmiyorum tam nasıl olacak. Evet. ama son derece acayip şartlarda ben bir çalışın bittiği e, dönemde doğmuş bir bir olarak ikinci bir dünya savaşının bitmesinden hemen sonra doğmuş biri olarak dördüncü e, sınıf şimdi olduğumuz bir şeyle biraz önce senin şey yaptığın Suriyelerin buradaki çalışmaları da biliyorum yani sözünü ettiğim bu petrol meselesi evet üzerindeki çalışmaları. Dolayısıyla e, gidişat konusunda çok heyecanlı ve tuhaf günler yaşıyoruz diyebiliriz doğrusunu istersen. Evet Yani Suriye'de Devam. başlamış gibi duruyor. İran'da gönderiyormuş şimdi uçaklarını. Neredeyse uçaka olan bütün savaş ülkeleri gönderiyor şu anda Suriye'yi bombalamaya. E, kendi pilotlarıyla beraber. Böyle çok karmaşık bir hale gelecek galiba yakın zamanda evet, Suriye'deki yani olaylarla. Son derece ilginç bir analiz yazısı çıktı dün e, Tom Dispatch ve, e, Andrew Berset için. Onu da okullara, İngilizce bilenlere şey yapalım ve çevirisini de yapabilirsek bir şekilde yollayalım. Yani kolektif topluca intihara bir davet diyor. IŞİD'den 4. Dünya Savaşı'na diye ilginç bir analizi çıkmış Tom Dispatch'te. E, gidişatı e, takip etmeye devam edeceğiz. Çok ufak Ama, bir şey kaçırdım. Adam, Sorabilir miyim acaba? Neden dördüncü tabii, deniliyor? Neden dördüncü deniliyor? Üçüncü dünyası. E, i̇şte üçüncüyü zaten soğuk savaş olarak Nite nitelendiriyor. Arkadaşlar. Anladım. Tamam. Ee, çok tehlikeli bir şeyin içinde. Ama bu, bu sıcak bir dördüncü savaşa savaş. tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve de, e, bu şey takımı silah tüccarlarının takımı ve enerji takımının rolünden bahsediyor ama çok ayrıntılı okuyamadım maalesef. Yani. Evet yani belki yani. çevirip veririz okuyucularımız dinleyicilerimiz de açık radyo'nun internet sitesinde görebilirler. Çok teşekkürler hocam. Haydi. Görüşmek Hayır. üzere Kendinize kolay iyi bakın, gelsin. Olun. Üzere. Paris'te son tango. Kop 21. Açık Radyo iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin Hanım, merhabalar. Merhaba, Sezin, Sezin yani Allah aşkına. Tamam peki. Can Bey... <gülüyor> Evet, bugün Ömer Madra yok. Bu hafta yok. Önümüzdeki hafta da olmayacak. Ama Selahattin ile evet. ben buradayız. Siz dinliyoruz. O kendini kurtardı bakalım <gülüyor> benden ama sen kaçamadın. Paris'te evet, sen çok aydınlık Hı? değilmiş ama aktardığı kadarıyla. Çok aydınlık değilmiş. Daha ilk gününde yani uçaktan aşağı indiği gün gaz bombaları havalarda uçuşuyordu Paris'te. Ee, yani o özel karşılama törenidir, böyle yabancılık çekmesin diye kültürel evet. <gülüyor> uyum programı olarak da evet, ama Paris olduğu zaman ya da çok yaşıyorsunuz değil. Ömer Bey, siz bunları e, burada da eksikliğini çekmeyin diye. <gülüyor> evet ama işte Paris olduğu zaman e, insan biraz yadırgıyor olmuyor, olmuyor yani, değil mi? <gülüyor> Paris'e yakıştıramadık. Evet, aynı e, sesle kendilerini. Biz burada böyle kendi halimizde böyle yaşıyorduk. Şimdi bir de Rusya girdi bu işin içine falan öyle. <gülüyor> ben bu sabah itibariyle şey verdiğimiz girişte Sputnik News'ten Putin'in açıklamalarının tam metnini dakika dakika aktarmışlar nasıl verildiğini. Oldukça korku verici ve zehir zemberek açıklamalar olaraktan nitelendirebilirim gazete klişeleriyle beraber. Ya oldu. Bütün yani Putin hakikaten ki ben Putin'in konuşmalarını çalışırım bir süredir. Geçen yılda mesela bu şeyde federal meclise yaptığı konuşmayı, yıllık konuşma ve o önemli bir konuşmadır. Onu dinlemi dinlemiştim. Özellikle takip etmiştim canlı olarak. Ve orada üslubunu oldukça yumuşak bulmuştum. Hatta Türkiye'deki politika nereden nereye gelmiş? Şöyle Putin üslubunu yumuşak bulmak şöyle. Şu açıdan söyleyeyim. Çok otoriter ve ülke Kesinlikle bir anlamda demir yumrukla yöneten bir lider olarak Dünya Ziya zaten insanmış ona rağmen onun üslubu dahi bizim politika üslubuna göre baya bir yumuşak kalıyor diye düşünmüştüm. Fakat bu yıl Putin de açığı kapattı maşallah. elinden geleni yapıyor ama biz de e, o kadar yüksek ki biz o kadar e, zehir bebekliğe alışmışız ki bence Putin açıklamaları da anca yani. Türkiye'de bir etkisi oluyor mu Ankara'da bilemiyorum. <gülüyor> Şu nasıl mesela? E, Suriye'de yoğunlaşmış olan teröristler Rusya için özel teşkile teşkil etmektedir. Aralarında Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden gelen çok sayıda kişi var. Para ve silah alıyorlar, güçlerini arttırıyorlar. Rusya'da nefret tohumları ekmek, korku ve nefret yaratmak, insanları öldürmek isteyecekler. Onları izleyip yok etmek zorundayız. Suriye'den hava operasyonu tam olarak bu nedenle ve meşru Suriye hükümetinden gelen resmi talep üzerine başlattık diye de devam ettiği açıklaması vardı. Nefret evet. tohumları, korku, e, insanları öldürmek isteyen teröristler bu açıklamalarda havalarda uçtu dün. Başta şimdi evet, Putin'in ilk açıklamaları biraz Türkiye'ye karşı tarafı da vardı. Yani mesela şey diye açıklaması vardı hatırlıyorsanız. Ee, IŞİD'in arkasında koskoca bir e, e, ulus var bir ordu e, haline gelmiş ulus var gibi bir açıklaması vardı. Evet. O yüzden Türkiye'deki herkese bir anlamda bütün Türkiye arkasında gibi bir e, söz söylemişti. Fakat şimdi özellikle e, açıklamalarında Türk kıya halkına Türklerle hiçbir derdiniz yok. Bizim derdimiz Ankara seçkinleri, Ankara seçkinleri demiyor tabii. Orada Türk seçkinleri Elitleri. diyor. E, e, tam kullandığı evet. e, Tanımlama bu. Orada bence işte zaten hükümetle birlikte e, orduyu da aynı kefeye koyuyor. E, o, özellikle bence seçkin derken güvenlik bürokrasisi veya vesaire. Yani Türkiye'yi şu an yönetenler, işte aynı zamanda askeri kararları alanlar da, e, herkes e, kararları almak sadece değil, uygulayanlar da. E, bence yani öyle bir vurgusu var. Bu benim yorumum tabii. Ee, aynı zamanda mesela e, ordudan da Rusya'da ordusundan da sert açıklamalar geliyor savunma bakanlığı vesaire işin askeri boyutu bir anlamda askeri misilleme yapılmıyor ama lafla öyle bir askeri <gülüyor> şeylere giriliyor ki e, bir anlamda bombalamaları e, o açıdan mesela Rusya savunma bakanlığının bürokratları işte işte bakan yardımcısı vesaire çok sert açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Hı hı. Bütün bu şeylerle ilgili. E, IŞİD'in petrol ticareti ve Türkiye'nin içinde olduğu bu işin e, buna e, dair. E, dolayısıyla orada işte e, bence bir ordu e, tarafına da Türkiye'de bayağı bir gönderme var. E, gönderme var ama mesela o zaman niye vize muhafetiydi ortadan kaldırıldıktan sonra insanlar vize sıralarında mağdur edildiğini söylüyor. En sonunda işte Mirinos Rusya genel müdürü Erdoğan Şeker fabrikasında çalışıyor. Çalışan kişilerin çalışma ve oturma izinleri olmasına rağmen gözaltına alındığının sınır dışı kararı verildiğini söylemiş. Bu tip olaylardan da bahsediliyor. Yani orada çalışanlar ya da oraya turistik amaçlarla başka sebeplerden ötürü giden insanların da zorluk, bu zorluk kendilerine zorluk çıkarıldığına dair çeşitli açıklamaları var. Sadece elitlerle alakalı değil yani şeyde de diğer taraftan da elit olmayan insanlarda da daha doğrusu çeşitli zorluklar çıkarılıyor gibi duruyor uygulamada yani bu ister istemez e, asıl e, hiç konuyla alakası olmayan e, tamamen kendi halinde işte Rusya'da işte e, ailesi olabilir insanların çok karışık evlilikler var sonuçta i̇şte, evet. şey e, birçok e, annesi babası karışık evliliklerden doğan çocuklar var Türkiye'de de o kadar çok örneği var ki bunun ha, Türkiye'de yaşayan Türkiye'nin dışında yaşayan vesaire e, o, onun için e, onlar mesela onların yaşadık psikolojik olarak Radio Free Europe'un mesela bir tane şeyi vardı, çalışması vardı, bir haberi vardı. Rusya'daki aileler, Türk ailelerin orada çalışan yaşayanların veya işte böyle evliliklerden dolayı orada olanların yaşadıklarıyla ilgili bir haber ve gerçekten en çok etkilenen tabii ki onlar. İş gücü olanlar aynı zamanda öğrenciler var vesaire. İşte bu ticaret yapanlardan ekonomik olarak ambargo uygulandığında mağdurlar onlar oluyorlar. Şimdi veya da işte kaydınızı alın şudur budur diye öğrencilere de baskı yapılıyor. Keza orada yerleşik olanlar birinden biri herhalde orayı Bırakıp da ülkelerine yerleştikleri yeri terk edip de buraya gelebilecek değiller. Buradakiler oraya gidebilecek değil falan. Dolayısıyla ister istemez söylemde tabii ki öyle olabilir. Ama uygulamada asıl canı yananlar sıradan vatandaşlar Evet oluyor. insanlar büyük korku içerisinde. Bu şeyi gördünüz mü de Antalya'daki denizaltı şakasını? Hayır görmedim onu kaçırmışım. On Söyle bir şey oluyor. <gülüyor> E, sosyal medyadan Rus vatandaşları Antalya'da yaşayan Rus vatandaşları arasında bir so e, şey dolaşıyor. E, haber dolaşıyor. Bir denizaltı yanaşmış Antalya limanına. Oradaki Rusya Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya vatandaşlarını alıp e, bu denizaltıyla beraber ülkelerine geri götüreceklermiş. Bu şaka büyüyor büyüyor büyüyor. İnsanlar sahile doğru koşmaya başlıyorlarmış işte Rus vatandaşları. Gelip Rus, ya, denizaltısı bizi ya alacak, ya, da ülkeye geri döneceğiz savaş çıkacak diye. Medya diyeceğim. İçinde kabus oluyor. Evet. Ee, tabii ki aynı zamanda dün e, ayrı bir konu bu tamamen ama e, Erdoğan'a e, ha, hakaret aslında biliyorsunuz bu Gollum e, <gülüyor> Eagle tartışması evet. oldu. İlçilerin Efendisi'ndeki karakter iyi midir kötü müdür? Peter Jackson dahi girdi işin içine. Elishwood da aynı şekilde işin içinde galiba. Ya bu, bunlar hakikaten şimdi birisi işte bir kurul kuruluyor işte mesela Gollum uh, Smigil gerçekten iyi karakter midir kötü karakter midir? Ede e bir, bir açılar mı karar verecekler avukatlar mi? mı peki? Efendim? Bunu diye bir açılar mı karar verecek avukatlar mı? Ay şimdi şeyler sinema uzmanları psikologlardan oluşan Smigil'i e, ve işte dönüştüğü Gollumu inceleyin. Sinema <gülüyor> filminden bahsediyoruz. kitapta biraz daha derinlemesine anlatılıyor da bu karakterin evet, herkes yüzüklerin efendisi bir iktihat oluşturacak Türkiye'de evet. mahkemelerde yani her, her mahkemede bu bir, noktadayız Türkiye'nin bu halini gerçekten bir komedi filmi olarak çekebilirsiniz ve bu kadar çılgın bir senaryo kimsenin aklına gelmez ama komedi de değil diyorum işte işin içinde yaşayınca canımız yanıyor bu davalar vesaire insanların hakikaten kafasında giyotin gibi işte e, keza hayatı işte birdenbire <gülüyor> bir kabusa dönüşen bir takım burada yaşayan Ruslardı vesaireydi evet. derken e, keşke başka bir noktadan biz, e, mesela Rusya ile ilişkilerimizde başka bir noktadan demokrasi işte demokratikleşme e, Türkiye iyi örnek olarak mesela e, Rusya'da yaşananlara e, bir şekilde e, temize çekmesine yardımcı olabilseydi. Tam tersi hep beraber iki ülke, iki dev ülke bir anlamda tarihi bakımından da, ağırlığı bakımından da, <gülüyor> beraber batıyoruz gibi gözüküyor. Hı. Ne diyebilirim yani şeyde, Sputnik dersen bahsediyordum programın başında. Dün e, El Cezire'den e, bir soru geldi. Onun için e, bu konuda düşünmek zorunda kaldım. Hakikaten Anadolu Ajansı mı, Sputnik mi? Ee, ...Russia Today var bir de biliyorsunuz. Aslında o hiçbirinin farkı yok. Çünkü hepsi devlet tarafından... ...desteklenen kanallar. Ee, nasıl işte Anadolu Ajansı... ...Türkiye'de biz... E Tamamen vergilerle vesaire oluşturulan e, dönen bir kanal, e, şeyi, e, medya kanalı bir anlamda. Kanal derken şeyden bahsediyorum. E, aracıysa e, aynı şekilde Sputnik de öyle. E, Kremlin'in tamamen kurduğu evet. ve özellikle propaganda için kurduğu. Russia evet. Today de öyle. Şimdi bunlarda aslında yer alan haberlerde ki e, aradaki fark nedir diye bana sormuşlardı. Evet. Oturup bakınca ki bir süredir şeyin Kremlin'in kurduğundan beri aşağı yukarı bu çok enteresan bir örnek çünkü inceliyorum. Çok profesyonel bir yaklaşım var çünkü gerçekten iyi haberler gerçekten iyi araştırmalar ve aynı zamanda haber yazımı dili vesaire bakımından Anadolu Ajansı'nın şu an olduğu halle karşılaştırılamayacak gibi evet. bir örnek. Evet. Yani ben de bakıyorum ama bir yandan da Rusya'nın pozisyonunu, hı hı. E, siyasi tavrını, işte Kremlin'in e, siyasi çizgisini o kadar güzel bir şekilde, o kadar güzeli övmek için söylemiyorum tabii bu arada, e, haberlerin içine yediriyor ki birçok haberin içinde, siyasi haberin içinde Kremlin çizgisi var. Evet. E, siz bunu hiç fark etmeden alıyorsunuz böyle evet. sünger gibi. Her tarafta yayınlıyorsunuz ondan sonra. Bu, dün yayınlanan bir haber vardı. Ben açık senin evet. girişinde onu hepsini okudum metnin. Sputnik Putin iki nokta, üst üstüne, iki nokta üst üste Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı başlığı taşıyor. Evet. Ve dakika dakika Putin'in konuşmasının başladığı 11.04'ten konuşmasının bittiği 12.01'e kadar ki geçen o dakikaların arasında neler söylediklerini tek paragrafla açık, anlatmışlar çok güzel. Okuması çok iyi bir e, leziz bir haberdi. Onu aktardım. Yani bu tip haberler ama Anadolu Ajansı'nda göremiyoruz. Ben açıkçası Anadolu Ajansı'nda da görmek isterim bu tip haberleri. Yani briefing veriyormuş gibi. Şuradaki şu oldu. Şuradaki kaşı oldu. Hamleleri çerçevesinde Sputnik'in ve Russia Today'in e, merkezine staja gönderelim diyorsun. İşte bu saatten yani sahibim. Gelecek seferi böylece daha da hazırlıklı bir vaziyette e, Anadolu Ajansı duruma müdahale edebilir. Evet nükleer, nükleer meselenin sizinle araları mi? iyi belki ne? o yüzden gidebilirler. Nükleer e, santral konusun henüz ara bozulmamış gibi duruyor. O vesileyle gidilebilir, temas kurulabilir diye alanlarda biraz zor olsa da nükleer konusunda Akkuyu'daki şey konuda hala e, sıcak bir temas sağlanıyormuş. Her iki taraftan A da Ankara'ya davet edeyim. Akkuyu Nükleer'in burada koskoca bir binası var. Hı -hı. Neredeyse bakanlık büyüklüğünde. Ee, yanında da hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok yakın kurulmuş. Ve ee, Yenilenebilir enerji merkezi vesaire gibi böyle ismi olan bir <gülüyor> aynı zamanda yapının. Ee, bu bürokratik merkezlerin. Ee, kim bilir onlar nasıl bir şok yaşıyorlar şimdi. Orada kurulan ilişkiler vesaire. Biz Aa, ne olduk? Hı, o kadar para yani, harcandı. Herhalde biz e, kendilerine e, araştırma ve moral verme ziyareti yapalım 3 milyar dolar harcamışını <gülüyor> <Biz bunu> yaparsınız <gülüyor> bunu, biz kurtulamayız gene bu akkuiniklerden <gülüyor> evet. dönüp dolaşıp aramız düzelir diyebiliriz kendilerine Hı. Hakikaten umarım o nükleer santral yapılıyor olmaz. Bazen bununla çok ilgili çok sert tepkilerle karşılaşıyorum. Peki Türkiye nasıl ısınacak, Türkiye nasıl kalkınacak diye. Ama öyle bir nükleer tesisin şu an var olduğunu düşünsek Rusya ile ilişkilerimizin bu halinde. Her şeye geçtim. Bunu, bu halde düşünsek... Bakalım yani ki, ürperiyor musunuz, ürpermiyor musunuz? Ee, şey değil. Siniyorum bana itiraz edenlerle karşılaşınca. Bu millet çileye alışkın bir millettir değil. değil. Çile değil o zaman direkt zaten de, <gülüyor> burada <Soğuk>. olmuyorsun artık. <gülüyor> Dolayısıyla nükleer patlamadan sonra Hı. artık çok fark etmiyor yani. <gülüyor> <Çile> bu millet <gülüyor> radyasyona alışkın bir millettir. Biz evet. Çernobil'den sonra. De mi yani ondan sonra bu, bu sefer çay da yapamayacağımıza göre bakalım ne yapabiliriz yani artık sadece Türkiye değil tabii bölgeyi de etkileyecek bir şey i̇şte mesela ben ne zaman Kıbrıs'a gitsem Kıdış'a insanların Türkiye'de hiç olmadığı gibi e, bu nükleer meselesiyle ilgili endişeli olduğunu görüyorum Hı. ya ne olacak diye çünkü kendileri de bölgesel olarak etkilenecek e, es kaza bir şey olursa tabii ne diyelim yani burunlarının <gülüyor> dibinde tabii belki o zaman domates ucuzlar yani şu anda baktığımız zaman domatesin ucuzlayacağı haberleri geliyor aynı gün içerisinde hücretten vardı ama aynı gün içerisinde çıkan bir başka haberde %40 zamlandığı Kasım ayındaki yaş sebze meyve içerisindeki domatesin %40 zamlandığı haberiydi Şimdi... valla ben de o konuyu çözemedim yani bir yandan domatesler <gülüyor> geri dönüyor vesaire bir şeyler bir yandan böyle astronomik hale geliyor bunu gerçekten mü mümkün değil çözmek evet. <gülüyor> dolayısıyla can yani ülkemiz bir muamma haline geldi bu kadar gülüyoruz ama asıl konuşacağımız konu konuşmak istediğim konu Tahir Elçi'ydi ve işte aradan neredeyse bir hafta geçti bu e, tuhaf cinayetten ve e, iste istemez ilerleyip geride bırakıyor insanlar herkes yani yaşamak için belki de zaten buna mecbur insan doğası diyelim ama e, bu olayın yarattığı sarsıntı Ağır oldu tabi e, hep programda konuşuyorduk işte Rusya ile karşılaştırmalar yaparken e, Putin vesaire rejimi Türkiye ne fark var gibi işte hep ben şeyi söylüyordum işte faili meçhuller olmuyor Türkiye'de gibi evet. yani, oluyor tabi bir çok insan ölüyor e, çocuklar gençler vesaire artık kimin öldüğünü dahi takip edemiyoruz aslında sıradan vatandaşlardan. E, fakat e, siyasi cinayetler aslında tam onun doğrusu. E, tam tanımlaması bu olsa gerek. E, bir, bir şekilde siyaseten önemi olan insanların, e, ölümünün siyasi etki yaratabileceği insanların esrarengiz cinayetlere kurban gitmesi işi. Boris Nemtsov cinayetinden bahsetmiştik. Geçen Şubatta olmuştu, Şubat sonunda. Ondan hep konuşmuştuk. Rusya'da. O zaman işte Türkiye'de gene de işte muhalifle aynı zamanda Ukrayna'daki asker ölümlerini, Rus askerlerinin girilenen ölümlerini ortaya çıkaran bu konuda çalışan biriydi hı hı. ve bir akşam vurulu vermişti esnafımızı şekilde Rusya'da, şeyde Moskova'dan. Ee, ve e, o zaman, gel zaman git zaman işte Türkiye'de arayı hemen kapatmaya başladı. Yani şu an e, Tahir Elçin'in cinayetiyle ilgili işte kim kurşunu sıktı, ne yaptı falan vesaire bu tartışmalar e, polisiye bir şekilde sürüp gidiyor ama e, önemli olan siyasi irade yani bu şeyden sonra e, cinayetin kendi işlendikten sonra bu olay olduktan sonra bir türlü araştırılamadı doğru düzgün. Hmm. Bir şekilde orada güvenliğin nasıl sağlanıyorsa artık bu kadar da acil herhalde değil Türkiye'de devlet olmamalı. Eğer niyet varsa o güvenlik orada sağlanmalıydı. Sonuçta ucra bir yer değil vesaire değil bir koskoca kentin ortası cinayetin işlendiği yer. Hmm. Orada işte gerekli araştırmayı yapamıyorsanız burada ciddi bir sorun vardır. Üçüncü defa yapılamamış. Evet yani hiçbir şekilde yapılamıyor. Yani artık bu saatten sonra da o mekandan bir şey çıkmasına imkan yok zaten. Ama Kandil'den yapılan açıklamada saldıran da biz değiliz diyor. Yani bu şeyleri olay yeri incelemeye aynı şekilde bu saldırıda bulunanlar engelleyenler de biz değiliz deniliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam yapılan açıklamada. E, kimse Çok o zaman saldırıyor? şeyler Kim var. Yapıyor bunu? baktığımızda geçtiğimiz aylarda... Tahir Elçi'nin özellikle üstünde çalıştığı, sadece tabii o değil bir ekip olarak Diyarbakır Barası'nda insanların vesaire çalıştı ama Tahir Elçin özellikle Diyarbakır Barası Başkanı olarak yürütülmesi konusunda çok tecizlik gösterdiği, bütün kariyerini de üzerine yaptığı, bir takım davalar var. 90'ların davaları. İşte bunların bir kısmını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdüğü 35 kadar davası var aşağı yukarı. Sürekli büyük daireye kadar çıkan yani davalardan bahsediyoruz. Dosyası iyi hazırlanmış vesaire. bir mahkemede de gündem yaratan davalar bunlar. bir de o davaları ötesinde Türkiye'de yürüyenler var ve son aylarda Özellikle bu işte yaz aylarında birdenbire beraatlerin bu davalarda, 90'lar davalarında geldiğini görüyoruz. Evet. Temiz Öz davası mesela, ünlü Jitem, Jotem, <gülüyor> ben Jitem'i bilmem falan hani magazin kısmıyla işin e, gündeme gelen e, davada mesela. Bütün bunlar e, beraat kararları verildi, dosyalar kapatıldı, bütün bunlar... Çok tuhaf durumlar. Evet. Önce ben davalar öldürürüz diyorum zaten Tahir Elçi'den önce. Ya bu noktada işte e, o karanlık hal, e, soru işaretleri, bilinmezlikler. Diyelim ki böyle bir cinayet e, tamamen tesadüf oldu vesaire. O işte gerçekten o gibi sokaklarda bula bula Tahir Elgin'in basın açıklaması yapıldığı e, sokak bulundu. Tam onun üzerine gelindi. E, i̇şte özellikle o ve çevresindeki polisler öldü. E, <gülüyor> diyelim ki bütün bunlar tesadüf. Ama soruşturma kısmı için. ...ya o, o nedir? Yani. İşte. YDGH aynı açıklamada diyor. Yani Tahir biz öldürmedik açıklamalarında. Daha sonra aynı gün olay yerinde inceleme yapmaya giden... ...savcılara da karşı hiçbir eylem yapılmadığını... ...kendileri tarafına hiçbir eylem yapılmadığını söylemişler. Benim anlamadım kim yapıyor? Kim var orada? Bu ya O kadar kafalar işte. karıştı ki... ...Türkiye'nin büyük bir kısmı konuyla ilgilenmiyor. Artık başının ağrımasını bu konularla istemiyor insanlar işlerinde güçlerinde olmak istiyorlar ve buna da bir anlam, bir ya bazı, yani çekemiyorlar bu ağırlığı. Bu ağırlığı çekmek kolay değil. Bu işlerle mücadele ediyor olmak giderek mücadele edenler azalıyor ve sessizleşiyor ister istemez. Ve bence önümüzdeki dönem maalesef bu cinayet tek başına kalmayabilir karanlık bir dönem gelebilir kısa e, sürebileceğini Türkiye şartlarında yine Türkiye şartlarının buna el vermeyeceğini düşünmek istiyorum yani bunun bir düzen olarak kendini e, kuramayacağını fakat e, bir dönem kendini ağır bir şekilde bir adeta ben ona tsunami diyorum bir dalga gibi üzerimize geldiğini hissediyorum evet. umarım bu hislerim yanlıştır e, umarım tam tersi olur diyeyim. Herkes başka amaçlarla öğrenciyim. kullanılmış <gülüyor> olsun. Güzel. O zaman evet. o Akkoünlükt Ders Antreliği'nin yapılacağı, ya da konuşmaların geçtiği binada daha iyi, faydalı amaçlar için kullanılacağı günlerde gelsin diyorum ben de aynı şekilde. Evet. O evet. zaman gelip ziyaret, ziyaret, ziyaret ediyor. bunların hiçbiriniz dert etmiyor olacağız. <gülüyor> Birer etten moral verelim dinleyicilere. Evet. Çok Hı. teşekkür ederiz. bir şey değil. Her zaman mailinizi bozularım beni arayın. Tamam. Neyse. Görüşmek üzere, Görüşmek üzere diyelim üzere. o zaman.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 Açık Gazete Cem Çetin'le Spor Günaydın Cem Bey merhabalar. Günaydın sevgili Cem. Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Ömer Madra bugün e, aramızda yok. Evet. Bansa Paris'te. Evet öyleymiş. Evet. Ama Selahattin'le ben buradayız. Tamam çekiştirelim o zaman Ömer <gülüyor> Yok canım bugün <gülüyor> yeterince zaten konuştuk kendisiyle. Bir hafta çekiştirmesek <gülüyor> yeter bana. Ee, ne konuşuyoruz bugün? Ne konuşalım? Ee, i̇stersen şu Galatasaray-Fenerbahçe e, arasında oynanan Bayan basketbol maçından sonra yaşanan bir süreci e, konuşalım dedim. Evet. E, ama işte bu spor e, maalesef e, futbol dışındaki spor dalları Türkiye'de skandallarla gündeme geliyor. Ve e, tabii bu da sporun... E, güzelliklerini, imajını fazla sizlere İşte Ya şiddet oluyor ya doping oluyor ya da kurak ihlerlerine denileye verilen hükmen e, sonuçlar oluyor. E, biliyorsun. Evet. E, Galatasaray e, e, Fenerbahçe'yi mağlup etti geçen haftalık maçında. Kadın basketbol e, maçında değil mi? Kadın basketbolu evet. evet kadın basketbolu. Fakat e, daha sonra federasyon hemen e, Fenerbahçe'de bu skoru itiraz etti. Çünkü e, Galatasaray'ın oynatması gereken bir oyuncuyu Genel gelere aykırı bir şekilde oynattığını iddetti. E, hemen Pazartesi günü Federasyon toplandı hmm. ve Fenerbahçe'nin itirazını değerlendirdi ve e, Hükmen mağlubiyetine karar verdik Altasalı. Hmm. Şimdi e, bu da tabii e, maç öncesinde de e, Fenerbahçe Kulübü e, bu konuda uyardı hem Federasyon hem Altasalı. Yani Altasalı e, genette kimseye ya da Kaiser, nasıl okunuyor bilemiyorum tabii ee, Amerikalı bir oyuncu bu fakat bunun bir de Bosna pasaportu var Bosna pasaportu olduğu için Avrupalı oyuncu e, statüsüyle oynayabiliriz yani evet. yönetmelikleri hem de, e, konuya uzak olan dinleyicilerimizin bilgilerden bahçesinden bunları söylüyorum yani oyuncuların böyle çift pasaport hakları e, oluyor i̇şte, e, özellikle Amerikalı oyuncuların ya da dışına gelin oynayabilmeleri için onlar işte bir tane yani Avrupa pasaportu uygulayabiliyorlar ee, Avrupa sporuyla da işte çok fazla kıta dışından gelen oyuncu varsa onları Avrupa Sportu'nun kullanabiliyorlar yani evet. ee, Tamamen olay bir e, lisanslama olayı. Yani, e, ama yönetmenlikler de diyor ki e, sezon başında hangi lisans çıkartılmışsa yani Avrupa'lı oyuncuysa Avrupa'lı oyuncu oynar, Amerikalı kıta dışından gelen oyuncuysa kıta dışından gelen lisansıyla oynar diyor yönetmelik. Evet. Galatasaray, Lineker Kayseri, e, Avrupa Fasport'u çıkartmış. Fakat daha sonra e, ve bu oyuncuyu da Avrupa Abdullah Gül Üniversitesi maçında, 25. haftası maçında oynatmış, Avrupa'lı oyuncu statüsü oynatmış. Sonra Fenerbahçe maçında da sefer e, ikinci bir lisan çıkartılıyor ve deniliyor ki, e, işte o zaman da kıta dışından gelen oyuncu statüsü yani Amerika oyuncu satışıydı. Fenerbahçe buna itiraz ediyor. Ma maç, maçı, maç başından ma başlamadan önce diyor ki yani bunu yapamazsınız. Bu yönetmeliklere aykırı. Yani bunu yaptığınız zaman e, maçı hükümet kaybetmiş olursunuz deniyor. Ve uyarıyor yani e, bir şekilde e, maçın sonucuna itiraz et. Tabi Fenerbahçe e, kazanmış olsaydı yine itiraz eder miydi? E, bir soru işareti mesela. Çünkü hmm. E, Abdullah Gül Üniversitesi maçı kazandı 2005'ince haftasında yani maçı kazandığı için İnetdayı da oynatmıştı galatasaray'ı alpustu oyuncusu içinde e, itiraz etmedi çünkü kazandığı bir maç zaten yani burada tabii birisi etik değerler de sesli yani, olsun kazanıyorsun ama e, bir konuda itiraz ediyorsun maçta kaybediyorsun itiraz ediyorsun işte İnet evet. kullanıyorsun kendine vesaire vesaire. Şimdi. Işte. Federasyon birincisi, federasyon bu oyuncuya nasıl ikinci bir lisans çıkartabiliyor? Hmm. Ee, o Ciddi bir skandal, yani çok büyük bir skandal. Abi ya bu skandal Avrupa'da bir ülkede olsaydı ya, yani. yani Fransa iyi bildiğim için söylüyorum, yani Fransa'da olsaydı yani e, lisansı lisans çıkartan başkanı istifa etti, yani e, öyle bir şey. Şimdi federasyon başkanı hal nereden geliyor ki? Yani federasyon çalışanı diyor, bizim haberimiz olmadan. Mevzuata aykırı ikinci bir lisans vermiş diyor. <gülüyor> lisans. Yani bu kabul edilebilecek, kabul edilebilecek bir açıklama değil bu. Yani ve, e, bizim adlarımız olmadan mevzuata aykırı ikinci bir lisans vermiş diye bir kişi e, aldığım bilgilere göre e, çok uzun zamandan ve çok uzun yıllardan bir federasyonda çalışan biri. Evet. Bilgisayarda evet. oynayarak lisansı değiştirmiş demiş Erdoğan. Evet. E, şimdi. Nasıl oluyor yani e, nasıl federasyon e, ikinci bir lisans çıkartabiliyor yani bu çok ciddi bir hata. Belki benzerleri yani. de olabi olabilir mi? Benzeri Bilemiyoruz olabilir. ki yani biraz e, kaşımak lazım e, ne oluyor ne bitiyor yani neler yaşanıyor neler yaşanmıyor çünkü yani Türkiye'de e, hani kadınlar basketbol sen kadın ben bayan diyorum e, yani kadın adik teknolojide ev kadınlar basketbolu yani. Evet. Kim izliyor. Yani çok ciddi takım bir kere kulüplerinde çok ciddi paraları Yani inanılmaz paralar dönüyor. Yani, e, peki kulüpler karşısına alıyorlar mı? Para kazanıyorlar mı? Yani işte kendi aralarında oynuyorlar. İşte kimsenin de, izlediği yok ki yani bu karşılaşmaları. Yani Çok az bir kitle bu kastlaşmaları izliyor. Bunu da kabul edelim. Tabii bizi dinleyenler şu soruyu da sorabilir. Yani, bu kadar az izleniyorsa neden takımlar bu kadar çok para harcıyor? Bu da Türk Spor'unun işte paradoksu. Yani Alta şampiyonluğu takımlarımız. Ama maçlarına kaç kişi işte Seyirci toplamları ortada. Boş salonlarda inanıyor karşılaşmalar. Parantezi kapatalım. Şimdi federasyon böyle bir hata yapıyor. Şimdi Galatasaray kulübünde sorgalamak lazım. Federasyon demiş ki biz bir iç soruşturma başlattık. İç soruşturma başlattık diyor federasyon. işte soruşturma ortaya çıkartacağız. Nasıl böyle bir şey olur? Yani bu bizim yanlışımızı kabul ediyor. Peki burada Galatasaray kulübünde masaya yatırmak lazım. Şimdi Galatasaray kulübü bilmiyor ama bir oyuncuya iki lisans çıkartmanın yasak olduğunu. Yani, yani Galatasaray yönetiminde altı... bir şey var yani. E, Tabi yani burada Galatasaray yönetiminin de ciddi bir hatası var. Şimdi Galatasaray yönetiminin de bunu kendi içinde de sorumlusu Şimdi başkanın Özbey'in yapmış olduğu basın toplantısı ben çok e, spekülatif buluyorum, e, çok doğru bulmuyorum. Dilini de e, tahsip etmiyorum. Yani Harun Erdemay'a sen kimsin e, demesi e, bir kere Harun Erdemay Türk Sporu'na hizmet etmiştir. Türk basketbolunun gelmiş geçmiş önemli oyuncularından biridir. Oyuncu sıfatıyla e, saygı, saygıyı çok büyük ölçüyle hak eden bir isimdir. E, ha, federasyon başkanlığına yeni başlamıştır. Federasyon başkanlığı tanışılabiliriz ama e, hal Erdenay e, sen kimsin demek e, çok doğru bir e, soru olduğunu, çok doğru bir e, yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bir nezaketsizlik olarak görüyorum bunu. Yani büyük bir kulübün başkanının e, bu şekilde konuşması çok kulübün büyüklüğüne de bana sorarsan uyuşmuyor peki. Galatasaray'ın da şimdi kendi içinde yani e, Dursun Özbek'in böyle soruları ortaya atacağına kulübün kendi içindeki yetkilerine şu soruyu sorması gerekir. Kardeşim siz bilmiyor açık. Yani e, siz gittiniz niye ikinci bir saat çıkarttınız? Yani, e, i̇lk çalıştırma yapması lazım Galatasaray'ın da kendi içinde evet. bu konuyla ilgili olarak. Bakalım bunu yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Bir da bir soru işaret. Önümüzdeki bu... haftalarda takip ediliriz nereler olacak. Ee, tabii bu arada ilginç bir gelişme daha yaşandı bu konudaki ilgili olarak. Bir akşam. Şimdi e, bayanlar, kadınlar da biliyorsun Galatasaray hem Galatasaray hem Fenerbahçe e, Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorlar. E, bugüne kadar Galatasaray'ın e, bu Fenerbahçe maçında krize neden olan oyuncusunu Avrupa Ligi'nde oynatmamıştı. 5 yani beş maçında 5'inde de forma giymemişti Linetta ee, çünkü yani deniliyordu ki e, FIBA'ya danıştılar ve izin çıkmadı dolayısıyla da e, Galatasaray alt okupası maçlarında Linetta'yı alt okupası tuşunda e, oynatamadı çünkü bu oyuncu e, Bosna pasaportu aldı ama Bosna milli takımında da oynayamadı çünkü e, Amerika e, U18 milli takımında forma giymişti böyle bir e, millilik söz konusu olduğundan e, FIBA e, kardeşim dedi Bosna milli takımının formasını giyemezsindir çünkü bu oyuncu daha önce Amerika milli takımında oynadı e, diye cevaplandırarak şimdi dün çok ilginç e, Galatasaray'ın ilk 5 maçında oynamayan Limetta dünkü karşılaşmada forma giydi evet. e, çözülmesi, çözülmesi gereken çok sıcak bir gelişme bu yani Galatasaray ilk 5 maçta oynatamadı e, Linetta'yı. E, çünkü e, basketbol camiasındaki konuşmalara göre FIBA izin vermedi deniliyordu. Peki dünkü 6. karşılaşmada Linetta nasıl forma giydi? Yani ilk 5 maçta e, FIBA'nın izin vermediği Linetta nasıl dünkü maçta oynadı? İzin nasıl çıktı? Acaba e, izin çıkarken Türkiye'de yaşanan olaylarla bir bağlantısı olabilir mi? Hmm. Olmaz mı? Bunların hepsini sorgulamak gerekiyor çünkü FIBA Avrupa'nın da başkanı diyorsun değil mi yani eski basketbol federasyonu başkanı. Ee, işte Harun Erdenay'ın da e, bugün baştavuk oltuğu oynamasında Türler'de çok büyük bir katıslılığı vardı. Acaba e, dünkü FIBA maçında Dineta'nın oynaması, yani FIBA'nın ona Amerikalı lisanslı Jr statüsünde kabul etmesi, acaba Türkiye'de, Türkiye'deki federasyon yapmış olduğu hatayı bir şekilde övüp etmek, için mi? Tabi bunu e, tahmin ediyorum ki basketbol medyası e, araştırmaya ve konuşmaya devam edecek. Bu arada etik olmayan bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum. Peki. Peki, pek çok insan e, göz ardı etmişti tabi. Biraz araştırma yapınca bunlar ortaya çıkıyor. Mesela e, bugün e, Türkiye Basketbol Federasyonu kadın basketbolu sorumlusu Raşit Akın diye bir efendi. Ama Raşit Akın'ın e, eşi Fenerbahçe Kadın Takım menajeri Didem Akın. <gülüyor> yani burada da belki hukuken e, bir olumsuzluk e, söz konusu olmayabilir. Her, bir, e, her yerde görev alabilir. Yani buna kimsenin söyleyecek bir şey yok. Ama etik olarak baktığımızda hani federasyonun e, kadın yöneticisi, kadın sorumlusu, kadın basketbol sorumlusu e, birisinin eşinin bir kulüp takımında menajeri olması ister istemez bana sorarsan bir etik ihlaldesi. Evet. ikisinden birinin mutlak suretle göreminden vazgeçmesi gerekiyor. Evet, evet, yani Türkiye'nin şu andaki durumuna baktığınız zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da eski bir kulübün başkanı olduğunu hatırlıyor insan. Oradan ayrılıp oraya geçmek ne kadar etiktir diye bu soruları da biz zamanında Aa, sormuştuk. Ama Şimdi o bu durum e, pek aynı değil yani çünkü e, burada bir bağ var yani e, bağlantı devam ediyor yani her ne kadar yine altı çizerek söylüyorum hukuken belki bir e, olumsuzluk söz konusu olmayabiliriz e, yoktur da zaten hukuken ama etik olarak şimdi düşün yani e, sen işte Fenerbahçe kaldı sen maçını düşün yani maçı kaybediyorsun yapılan bir e, haksızlık bir yönetmenine aykırı bir durum var. Ve dikkat edersen karar da hemen çıktı. Yani e, geçmişe baktığımız zaman bu tür e, durumlarda e, kararların hemen çıkmadığını da biliyoruz. Yani, yani. iki gün içinde federasyon bunu karara bağladı. Ha olması gereken bu mu? Evet olması gereken bana sorarsan bu. Yani bir itiraz yapılıyorsa hemen bir iki gün içinde e, işte bir araya gelip bu konuyu çözüp de karara bağlaması gerekiyor. Ama Türkiye'de genelde bu tür durumlarda hep işler ağırdan alınız, aradan bir hafta geçer, iki hafta geçer, öyle karara bağlarız. Bu yanlış, hemen bir itiraz olduğunda, işte bir aykırı ya da olumsuz bir şey olduğunda, bunun tabii hemen sonuca bağlanması gerekir. Bunun tabi aslında hemen, yani hafta sonunda karşılaşmaların sonucunu, itirazı hemen değerlendirdi ve kararını da açıkladı. Hmm. Bu arada e, yine e, aldığımız haberlere göre, yani bunu federasyon kendi yönetim kurulunda e, konuşurken şey, diyorlar ki, yani maçı biz tekrardan oynatalım. Evet, biz burada bizim bir kusurumuz var, e, tekrardan oynatalım. E, hal nereden ayın, e, yaklaşımı, e, bu düşünce Galatasaray tarafından kabul ediliyor. Yani e, Galatasaray yaptığının belki atasının farkında bu konuyu kabul ediyor ma tekrar maça tekrarlanması konusunda ama Fenerbahçe yoktu yani biz diyor kural ortada diyor, e diyor bu da hükümen mağduriyet diyor bu kural onun için biz maçın tekrar karşıyız evet. diyor ee, burada da e yönetimde de e Türkiye Baket Federasyonu yönetiminde de e bir takım e gergitlerin bir takım e tartışmaların olduğu söyleniyor yani e eğer diyor yani kendi içinizde diyor biz bir yönetim kararına, yani birlikte bir karar vermeyeceksek yani ben istifa ederim gibi elinden. Ama Erdoğan'ın bir yaklaşımın olduğu iddia diyor. Bu böyle bir iddialar da var. E, tabii ciddi bir skandal. Şimdi Galatasaray tahkime başvurdu. Tahkim belgelerin eksik olduğunu belirterek dosyayı Galatasaray iade etmiş. Galatasaray Kulübü eksik belgeleri tamamlayıp yine tahkime gidecek. Ama yani Galatasaray'ın taktinden çıkacak sonuç ben pek değişeceğini düşünmüyorum ama Galatasaray'ın hatlı olduğu taraflar federasyon hesap çıkarmış yani Galatasaray tazminat davası artık da federasyona karşı tahmin ediyorum ki bu tazminat davasını kazanır çünkü federasyonun yanlışlığı var yani bu bir gerçek federasyonun bir yanlışlığı var ama tabii burada federasyonun yanlışlığı kadar da bazı kişilerin de cinliği var yani Galatasaray kulübünden karşıdaki bu cinlik yani bunu da Galatasaray az önce de ifade ettiğim gibi kendi içine bir soruşturma başlatıp kimlerin bu olumsuzluğa neden oldu, nasıl olduğunu evet. kendime sor, sor, sor, soruşturup yani bu soruşturma sonucunda başkanlık, basit toplantısıyla kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Evet neler olup bitecek yakın zamanda muhtemelen ortaya çıkacaktır. Cem bu transfer etik ve hukuk olaylarından bahsetmişken bir konu var size sormak istediğim, sizin düşüncelerinizi evet. merak ettiğim, Aha. müsaadenizle bunu, bu haberi aktarayım. 29 Kasım tarihli bir haber vardı. Bir gün gazetesinin internet sitesinden aldık bir de. bizde. Rusya Spor Bakanı ve aynı zamanda Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitalin Mutko, Türkiye yönelik yaptırımların oyuncu transferlerini de etkileyeceğini açıklamış. Hürriyet Moskova temsilcisi Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre diye yazıyor. Mutko şu anda Rubin takımında sözleşmesi bulunan Gökdeniz Karadeniz'in Rusya'da kalabileceğini, yeni oyuncuların ise Türkiye'den alınamayacağını duyurmuş. Re Sport yayınında yaptığı açıklamada Putin'in imzaladığı kararnameden sonra Türkiye'den önümüzdeki kış sezonunda hiçbir transfer gerçekleşemeyeceğini söylemiş. Kulüplerimiz herhangi bir aklına her, kulüplerimizden herhangi biri Herhangi birinin aklına Türkiye'den oyuncu davet etme gelse bile bunun mümkün olmadığını hemencilik anlayacaklar demiş. İlerisi için kesin konuşmak istemiyorum ama yukarıdan gelen sinyal verildi bile demiş. Yani domatese uygulanan ambargo aynı zamanda futbolculara da uygulanacakmış. Türkiye'den futbolcu alınması da. İkinci emre kadar yasaklanmış gibi duruyor. FIFA'nın bu konuyla alakalı yönetmeliklere baktığından bahseden bir haber vardı. Neon uygun olur mu, olmaz mı diye. Siz ne düşünüyorsunuz yönetmen yönetmeliklere ya da etik bir durum etik durumlara uygun mu oluyor bu yapılan hareket? Şimdi zaten şöyle bir soru söyleyeyim. Şimdi Türkiye'den futbolcu alımı derken Türkiye'den. Türk futbolcumu yoksa Türk kulüplerinde top koşturan yabancı futbolcular da dahil mi buna? E, muhtemelen Gökdeniz Karadeniz isminin verildiğine göre Türk Türkiye, vatandaşı, Türkiye yani, vatandaşı, Türk Cumhuriyeti vatandaşı zaten yani e, Türk futbolu, e, Türk futbolcusu ihraç edip para kazanan bir konuda değil ki yani Gökdeniz dışında bir de Afzam beni yapmıyorsa. Yani bir Canel gitti. E, TSK'ya gitmişti. Hemen gene Çok uzun sürmedi. Sonra bir de Fatih'in e, Zenit, e, Zenit evet. macerası vardı. E, o da yani Türkiye'ye döndü. Hasan Kabze yani, var mı? Selahattin hatırlattı şimdi. Kim? Hasan Kabze. Ha, Hasan Kabze de e, gitti geldi. Yani bunların e, yani gökdünün dışındaki örnekler hep çok yani bir epey e, bir kaldı. Ama diğer örnekler çok e, kısa ömürlü oldu. Yani biz e, futbolcu e, ihraç yapıp e, para kazanan bir durumda değiliz. Bence onu e, Federasyon Başkanı Spor Bakanı Putin'e şirin gözükmek için böyle bir ifade kullandı. Muhtemelen. Bana. muhtemelen. E, öyle bir şey de olmaz. Yani bu krizin ben çok uzun süreceğini de ihtimalle vermiyorum. E, zaten krizi büyütmek de istemiyor bu hükümet. E, bu hafta içinde dikkat edersen e, vefat eden ölen pilotun e, cenazesi içinde bir tören düzenledik. Bu da yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu bir jesttir. Ee, yani biz bu krizi sürdürmek istemiyoruz. Bence bir göstergesidir. Evet ama dün yani, de Putin pişman olacaksınız açıklaması yaptı. Yani bir şeyler oluyor, ne oluyor, ne bitiyor. Yani, bir sürü oyun içinde oyun var. Yani Biz sadece bir takım şeyleri duyuyoruz ama o kaydar kısmı ne yaşanıyor, ne söyleniyor, ne konuşuluyor biz onları bilmiyoruz. Ama e, bu krizin e, iki ülkenin de olmayacağını ben söyleyebilirim. Ee. Bir önce de çözülmesi gerektiği inancı Hani Bunun dışında e, bir şey daha ben söylemek istiyorum evet. ama futbolun dışında güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii. Eğer izin verirsen. Hı, i̇şte basketbolla ilgili. E, bugün biliyorsunuz maçları devam ediyor. Perşembe ve cuma akşamları. Bugün e, İstanbul'da e, daha şofaka e, İspanya'nın Malaga takılını konuk edecek. Hatırlarsam daha önceki programlarda daha Şofika'nın iç sahalarını Vossojen ayında oynadığına dikkat çekmiştim ve bu salonun bir NBA konseptinde küçük bir NBA konseptinde bir salon olduğunu ve bu damat izlemenin çok keyifli olduğunu anlatmıştım bir iki üç hafta önceki yayında evet. ÇSK Moskova Moskova'tan sonra hatırlarsam Moskova bugün bugün ...Malaga takımını konut ediyor... ...Dachika ve çok önemli bir karşılaşma... ...Dachika için yani gruptan çıkabilmesi için... ...bugünki maçı mutlaka sürekli kazanması lazım... Evet. ...Malaga'da tek mağlubiyetli... ...ikinci sırada... ...yani şunu söylemek istiyorum... Yani, ...bu salona gidip... ...bir basketbol karşılaşmasını... ...sporsiyonların izlemesini öneriyorum... ...çünkü bir basketbol karşılaşmasından... ...çok daha fazla şey bulabilecekleri... ...bir konsepte... dizayn edilmiş bir salon hem eğleniyorsun, hem güzel bir zaman geçiriyorsun, hem de bunun yanında bir basketbol karşılaşması izliyorsun. Evet. Bugünkü spor pazarlamasında, yani Amerika'daki NBA konsepti olsun e, Yürek'in empoze ettiği, eğlence unsurunun da mutlak sureti işin içinde olması gerektiği husus olsun. Böyle bir salon e, doğuş grubu inşa etmiş. Yani daha önce bu e, salonu vardı. vardı. Bu salonda daha ziyade sanat ve kültür faaliyetleri e, düzenleniyordu, icra ediliyordu. Ee, i̇lk kez e, işte CSKA Moskova maçıyla birlikte e, spor karşılaşmalarına da esra yapmaya başladı bu sorgenelere. O kadar keyifli, o kadar güzel bir e, hizmet veriliyor ki yani saat e, 9'da başlayacak bu akşamki karşılaşma. Yani spor severlerin e, bu karşılaşmayı, bu, o salonu keşfetmelerini istiyorum. Ee, artık günümüzde spor karşılaşmaları nasıl pazarlanması gerekiyor onu görmelerini istiyorum ve tam diyorum ki yani bugüne kadar e, iki maç oynadı geçen hafta da maçı vardı böyle salona gidenlerle konuştuğunda gerçekten çok keyif aldıklarını böyle bir ortam beklemediklerini ve e, ortamdan dolayı bir daha geleceklerini söyleyen açıklamaları oldu Öyle insanlarla biraz görüş alışverişinde bulundum. E, bu, bir de adresi söylüyor insanlar. Gitmek, gitmesi de çok kolay. E, metroyu kullanarak e Ayaz'a durağında inip e, daha sonra 5 e, dakikalık 10 dakikalık bir yürürme mesafesinde e, salon. E, gerçekten e, çok keyifli bir cuma akşamı bu salonda da spor evet. seferler bu maça giderek. Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek İyi yayınlar. Seyredileceğim. <gülüyor> M. Çetin ile spor. Evet açık de e, bu vesileyle sonuna geldik. E, ne çalıyoruz? Selahattin'in e, önerdiği bir parça. E, bu aralar epey Paris konuştuğumuz için Paris'le alakalı bir parçayı Selahattin bu haftanın sonuna eklemek e, uyg eklemenin uygun olacağını söyledi. Onblasharyen. Fransızca telaffuzunu bildiğiniz gibi pek iyi değildir. Ama pes etmeyeceğiz manasına geliyormuş. Etle Banks adlı gruptan dinleyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Sözleri de şöyle. Türkçesini de çıkarmış Selahattin sağ olsun. İster toplu konutta yaşa, ister çayırların ortasında. Gerçeğimiz aynı ve her yerde direniş zonkluyor. Bu dünyada bir yerimiz yoktu. İş yerlerinde hiçe sayıldık. Saraylarda doğmamıştık. Papaya sadık olmamıştık. İşçi, aylak, köylü, göçmen, kaçak. Bizi yaftalayıp bölmek istediler. İnkar edemeyiz ve cerdilerde sistemin bekası biraz buna bağlıydı. Ama bir gün uyanmak gerekti, susmayıp baş kaldırmak gerekti. Asla pes etmeyeceğiz, asla pes etmeyeceğiz. Eşitlik diyorlardı. Bazen inanıyorduk ahmakça, demokrasiymiş güleğim bari, pazarın kuralları yürürlükteyken oy hakkının bir değeri varmış gibi. Nihayetinde kurallar belli. Asıl olan satıştır, daha çok satış. Cumhuriyet diktatörlük kaldırımda sürünüyor. Artık palavralara pek kimse kanmıyor. Asla pes etmeyeceğiz, asla pes etmeyeceğiz. Sözleri de, sözlerin Türkçe mehali de bu şekildeydi. Bu parçayla bu haftaki açık gazetenin de sonuna geliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde dans ce monde on n'avait pas notre place on n'avait pas la gueule de l'emploi on n'est pas né dans un palace on n'avait pas la cba papa sdf chômeur ouvrier paysan immigré sans papier ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes remettent à tomber On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien Ils nous parlaient d'égalité Et comme des cons les a crues Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, y a qu'une seule règle en somme se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. On lâche tellement con, tellement banal De parler de paix, de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse au sans-papier Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants y à pas à dire, ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers électeurs Chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure Remettre à zéro les compteurs Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout Tant qu'on est debout, on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos veines Maintenant tu sais pourquoi on se bat Notre idéal bien plus qu'un rêve Un autre monde on n'a pas le choix On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche Chicaste.